¡Gracias! Kainat, bugün 15 Ocak, Salı, yıl 2013, ay 1, gün 15, Kasım 69. 1434, Ciri 3, 1428, Rumi, Ocak 2. Kirli Havayla Savaş Haftası. Fırtına. Günün Sözü. Adalet ancak hakikatten, mutluluk ancak adaletten doğabilir. Emil Zola. Günün Tarihi.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 ve aşırı nüfus gibi nedenlerden oluşur. Yemek listesi gün 15. Orman kebabı, yoğurtlu bakla, kaymaklı ekmek kadayıfı. Büyük, Büyük Saatli Marif, marif Takvimi Merhaba herkes. Açık Radyo Bursası 949 AçıkRadyo.com ve Açık Gazete haftanın ikinci Açık Gazetesi başladı. Ömer Mado, Canto Bil ve Mert Öztekin'den oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Alan Tüsen'e de bir günaydın daha demiş olalım. Alan Tüsen 14 Ocak 1938'de doğmuş yani 75 yaşını idrak etmiş Amerikalı bir müzisyen. Besteci, prodüktör ve New Orleans ve Rhythm ve Blues dallarında, janlarında fevkalde etkili olmuş. Pek çok insanın beraber çalışmış ve pek çok insanın müziğini, müzik hayatını da etkilemiş önemli biri onun 75. yıl dönümü. Dolayısıyla bu hafta boyunca hem kendisinden hem de bazı başka yorumlarından, ve kendi bestelerinin çalmaya Çalışacağız sizin için. Bu çaldığımız bugün başlangıç olarak çaldığımızda Alan Tunes'in Get Out of My Life Woman hayatımdan çık ey kadın diye çevirebilecek bir parçası. Onunla açılışımızı iyi yaptık. Tarihte bugün neler olduğuna bakacak olursak 1889'da Coca Cola şirketi o zamanki adıyla Pemberton Medicine Company Pemberton ilaç şirketi e, Atlanta'da Georgia'da bugünkü merkezinde bulunduğu yerde tescillenmiş tescil edilmiş ve bundan sonra başta Amerikalıların sonra da bütün dünya insanların hayatı değişmiş değişmeye de devam ediyor Coca Cola içenler açısından 1919'da da bugün Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht Almanya'daki en önde gelen iki sosyalist aynı zamanda düşünür yazar aktivist işkenceyle kaçırılıyorlar işkenceyle öldürülüyorlar Freikorps diye özgür güçler diye adlandırılan bir Özel Harp Dairesi gibi bir şey. Spartakist, Spartakist ayaklanmanın sonunu bu belirliyor. Tarihe geçmiş büyük cinayetlerden biri. 2007'de de Barzan İbrahim El-Tikriti, Irak'ın eski istihbarat şefi ve Saddam Hüseyin'in de yarım kardeşi üvey kardeşi diyelim. Avad ha Hamid Elvandar'la birlikte o da devrim e, mahkemesi dedikleri <gülüyor> Irak'ta e, devrim mahkemesi dedikleri bir şeyin de başı olan e, baş yargıcı ile birlikte Bardan İbrahim El Tikriti idam edilmişler asılarak. Böyle de bir Tarihte bugünkü olaylara da bu şekilde bakmış olduk. Şimdi bugün neymiş? Evet, bugün karışık bir gündem var aslında. Ee... Ama öncelikle şeyi söyleyelim tabi. Kirli havayla savaş haftası bir tek saatli marif takviminde bu görülebiliyor. Başka bir yerde görüyor musun? Yani bol miktarda aslında haberlerde görebilmek mümkündü bunu. Geçtiğimiz hafta sonu itibariyle Çin'de meydana gelen çorba hava dediniz sizin adlandırdığınız havada bunları sık sık tekrarlama fırsatı bulabilmiştik hem kömürü hem popülasyonu Ben adlandırmadım Deposu. aslında. Yani bayağı yoğun bir sebze çorbası kıvamında 2250 kilometrelik bir alana yayılmış havada asılı kalan partiküllerle oluşan bir kirli hava. İşte, ama sebze çorbası çok masum kaçabiliyor işin içinde egzoz gazları toplu taşımanın Toplu taşımadan çıkan bu şeyler ve çarpık kentleşme olarak da nitelendiriliyor buradaki nedenleri saatli marif takvimi bu tip şeyleri kömür kullanımı daha keza var işin içinde bu tip şeyleri sebze çorbası diye anmak sabahleyin dinlerken sebze çorbası içen dinleyicilerimiz için pek iyi olmayabilir peki zaten benim benzetmem değildi Los Angeles Times'dan aldığım haberdeydi üstlenmiyorum fakat yani smog denilen işte sisle şeyin bir karışımı kirli havanın, havadaki parçacıkların görünen ve görünmeyen boyuttaki parçacıkların birleşmesinden gelen çok yoğun bir smog denen sis Beijing'i başta olmak üzere pek çok yeri sarmıştı ve öyle hükümetin de Çin hükümetinin pek kolay kolay yapmadığı bir şey yapmasına yol açtı ve medyada pek vermiyor Çin otoriter bir ülke ve büyüme peşindeler sonuna kadar büyüme sınırsız büyüme kalkınma e, meselesi ve e, ülkenin e, tamamen bir şeffaflıktan e, enformasyon konusunda hiçbir e, bilgi şeffaflıktan uzak bir yer olduğunu ve endüstrileşmenin hızlı büyümenin ve kalkınmanın sonuçlarını çok iyi ortaya koyuyordu. İnanılmaz bir durum vardı. E, hava monitörlerinin de, hava denetleme monitörlerinin konduğundan e, bu yana görülmüş en korkunç şey Birleş Amerika Birleşik Devletleri de 2008'de kendisi için yerleştirdi. Oradan dünyaya da haber verilebiliyor. E, i̇lk defa hükümet içeride kalın ve e, Mesela dedi insanlara ve bütün filolarına da ticaret filolarına falan kamu devlet filolarına da yola çıkmayın dedi. Çok acayip bir şey yani. yani ee, 54 bir... fabrikada üretim %30 azaltmıştı ve 28 fabrikada da üretim durmuştu. Yani fabrikalardan, devasa fabrikalardan bahsediyoruz. Şantiyelerde ara, de bütün yapılmakta olan evet, inşaatlarda da durmuş. İnşaatlarda da aynı şekilde ve Hyundai, yani o bildiğiniz araba markası olan, sokaklarda dolaşan Hyundai'nin ana üreticisi olan fabrikada üretime bir gün ara verilmişti. Yani bunun zararını da düşünmek lazım. Ne kadar zararla girdiklerinde. Evet. Görüş mesafesi de 100 metreye düşmüş. Bütün bu büyük bölge içinde. Fakat tabi e, yani insanlar da e, kamuoyu olarak da pek memnun kalmamışlar bu durumlardan ve devlet medyası da internet e, kullanıcılarına karışmış da e, karışarak ne oluyoruz bize haber versinler artık bundan fazla devam edilemez deniyor. China Daily diye de bir gazete de bayağı bu hızlı şehirleşme <gülüyor> süreci içinde çayın çinin affedersiniz ne kadar bu süreci sürdürebileceği yani şehir hayatını giderek daha da kötüleşen kalitesi bozulan bir hava eve çevre içinde nasıl sürdürebileceğini düşünmek gerekebilir demişler yani baş ara, Dün günün sözü de yapmış olduğumuz bir şeydi o. Baş araştırmacısı, Çin'in e, araştırmacısı olan kuruluşun başındaki adam. Ömrümüzde hiç böyle bir şey görmedik. Bu kadar büyük bir kirlilik benzersizdir demişti. Yani 12 Ocak'ta metrekareye düşen zararlı partikül oranı 900 olarak kayıtlara geçmiş. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'ne göre kabul edilebilir seviyesi 20. Yani... Bu kabul edilebilir seviyenin tam 45 katı oranında metre kareye düşen e, sağlığa zararlı partikül oranı varmış. Kirli Havayla Mücadele Haftası'ndan haber... Aa, evet. haberdar mıymışlar Çin için hükümeti yetkilileri? Ee, zannedersem haberdarlarmış. Çünkü e, yeni bir hareket başlamış. Kirliliğin yoğun olduğu günler için acil müdahale sizin de bahsettiğiniz gerekli önlemleri alabilecek. Dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan Çin'e yani... Bahsettiğimiz içine. Bu müdahale en çok sanayi sektörünü etkileyecek gibi görünüyor. 14 özel ekip sanayi sitelerindeki emisyonları denetleyeceklermiş. Ve plan kapsamında devlete ait araç Yaşasın. kullanımı %30 azaltılacak. Evet. Peki kaç mikrogram dedin sen metre, e, kü metre kübe? 993 ölçülmüş. Oo, 45 katı demiştik artık galiba. Yani 1000 mikrograma çok yaklaşmış durumda. Yani bu partiküller, parçacıklar iki buçuk mi mikrometreden daha küçük ve rahatlıkla şeylere akciğerlere de nüfuz edebilecek küçüklükte bunlar. Evet, 30 yaşındaki e, Beijingli, Pekinli, Lily, Lily'nin onu nasıl etkilediğini şu sözlerle aktarmış Yaroni ise. internet sitesine. Nefes almakta çok güçlük çekiyorum. Aslında bugün hafta sonundan daha iyi demiş. ...biz doğuda oturuyoruz, orada sis daha yoğun... ...bu sabah camı açtığımda etrafı net göremedim... ...ailem için ve özellikle sürücüler için... ...endişeleniyorum demiş. Evet, bu büyüme... ...işte Türkiye'de de pek... ...hiç böyle bir şey aldırmadan... E, ...sınırsız ölçüde işte... ...kömür gazları, kömürden gaz çıkartma... ...projedir, bir yandan yeni kömür... ...tesisleri, Afşin Elbistan... ...tesisleri açılıyor... ...ve Dilovası'ndaki... ...kirlilik konusunda da yayın yapan... Onur Bey'in de aleyhine davalar açılıyor e, araştırma yaptığı için. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Aslında bütün raporlarda yalnız hava kirliliğinin değil atmosferin de mahvolmuş olduğunu göstermektedir. Diyebiliriz. Evet ama iyimser bir rapor daha var. Ondan bahsedelim isterseniz. Yani sizin yorumunuzu çok merak ediyorum bu raporla alakalı. London School of Economic ve Globe International tarafından yapılan araştırmada incelemeye konu olan 33 ülkeden 32'sinde önemli sayılacak iklim değişiklikleri anlaşmaları yapılmış diye geçiyor BBC Türkçe'nin haberinde. Sonuçları yeni açıklanan bir anlaşmadan araştırmadan bahsediyoruz. Küresel düzeyde bir anlaşmaya varılması önünde engellere rağmen birçok ülkede siyasetçilerin iklim değişikliği ile mücadeleye destek veren yasalar çıkardığı görülmüş. Bu ülkelerden 18'inde 18 ise önemli ilerlemenin sağlandığı ve geçmiş, gelişmekte olan ülkelerin bu konuda bir öncülük üstlendiği belirtiliyormuş. Yani... Yani umut verici bir durumu varmış. Globe'un e, başkanı John Gamur bunu söylemiş. Dalganın e, iklim değişikliğiyle mücadele yönünde döndüğünü belirten Gamur, e, tüm kıtalardaki ülkelerde e, çevreci yasaların geçirilmekte olduğunu ifade etmiş ve İklim değişikliği ile mücadele konusunda ilerleme sağlayan ülkeler arasında Kenya ve Pakistan gibi ülkelerde bulunuyor. Çok iyi. Meksika'da da hatta karbon salımını %30 oranında azaltma hedefleyen yasalar çıkarıldığı belirtiliyormuş. Avrupa Birliği de var. Avrupa Birliği enerji verimliliğini arttıracak yeni bir yönetmelik çıkarırken Polonya Avrupa Birliği'ne üye miydi? Üye. Evet o zaman Polonya'da için alıyor galiba bu. Amerika Birleşik Devletleri ise karbon salınımı kontrol altına almayı hedefleyen yasalar çıkarmış. Evet. Raporda ulusal düzeyde atılan bu adımların dünya liderlerine Birleşmiş Milletler müzakereleri sırasında daha büyük adım atabilmeleri konusunda imkan sağlayacağı da belirtiliyormuş. Harika. Yani bu konudaki yorumu ben sana bir yeni şeye getirdiğim, stüdyoya getirdiğim yeni bir... Oyuncak araçla ifade edeceğim. Başka da sözde ihtiyaç yok. Bu kirpi şeklinde yapılmış bir çok güzel bir oyuncak. E, tahta parçalarından oluşuyor. ve Akordiyon gibi de e, açılıp kapanabiliyor. Ve alkış sesi gibi bir ses verebiliyor. Çok takdirle karşıladığımız şeylerde e, bunu kullanacağım. Böylece görmüş olacaksın ne kadar. Benim yorumlarımı sana da verebilirim zaman zaman. Hatta Mert bile kullanabilir bunu. bu Ortak kullanıma açıyorum. Bir deneme yapalım istiyorsanız. Şimdi mu veriyorum. Güzel bir evet. yorumla güne başlamış olduk. Yani küresel iklim değişikliğiyle mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Tüm hızıyla devam ediyor evet. Bu arada Mali'de İslamcılar bir kenti daha ele geçirmişler. Evet diğer ülkelerden de NATO'yu üyesi diğer ülkelerden de destek mesajları geliyor Fransa'ya. Hadi arkandayız diye. Amerika Birleşik Devletleri gerekirse askeri yardım bile yapabileceğini söylüyor. Almanya lojistik destek yapabileceğini söylüyor. Ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin tüm üyeleri de... Bu ülkelerin arasında Fransa'nın Mali'deki radikal İslamcıları karşı mücadelesine destek verdiğini belirtmiş. Evet, bir sürü de e, insanda. ya 550 asker gönderdi Fransız asker Fransa yeni bir baya sömürgecilik günlerinin devamını getiriyor. Evet, internete de e, özellikle bu Suriye olaylarında gördüğümüz hani videolar vardı, ya, öldürülen insanların videoları. Malilenle gelmeye başladılar. Kavruk kavruk cesetler Mali'nin ortasında e, yatıyorlar. Ama bir diğer taraftan da e, isyancılar, e, İslamcılar bir kenti daha ele geçirmiş olduğu haberi de evet. geldi. E, bir Demin kontrolündeki... deminki konuyla ilgili bir sesli tepkimi verdim ama Clive Hamilton'ın... E, çok güzel bir kitabı çıkmıştı iklim, e, bilimci ama aynı zamanda etik konularla da ilgilenen bir e, Oxford Üniversitesi profesörü Clive, Clive Hamilton. E, iki yıl kadar önce okuma fırsatı bulduğum bir kitap yazmıştı. Bugün Chris Hedges de dünkü yazısında ondan bahsediyor. Yani kitabın adı Bir Türün Ardından Ağıt. Bil bakalım hangi türden bahsediyor? İnsan. Doğru bildin. Ve devamı da var kitabın başlığının. İklim değişikliği konusundaki gerçekliği neden kabul etmiyoruz? Kabul etmemekte direniyoruz diye ve şöyle bir şey söylüyor. Yani karanlık bir tablo çıkıyor ortaya. Çünkü bu felaket iklim değişikliğinin ke neredeyse kesin olarak başımıza geleceğini duyduğun zaman bunu kabul etmemekten gelen bir karanlık bir rahatlama hissi oluyor. Bu aletten çıkan sese benzemiyor bu. Böyle. Sessiz sedasız ben bunu kabul edemeyeceğim diyorsun. Çünkü beyinde şöyle bir şey olduğunu da söylemiş. Yani sahte umutlar. Bak şimdi sen umut dedin ya oradan aklıma geldi. Sahte umutlar. Yani bütün anlaşmalar yapılıyormuş işte iklim değişikliğini salımları önleyecekler. Şimdi bu Sahte umutların girmesi devreye iki şeyi gerektiriyor. Bir tanesi bir entelektüel, zihinsel bilgi bir de duygusal bilgi deniyor. Bunu Güven Bey'e de sorabiliriz aslında bu konuyu. Evet. Şimdi birincisi elde edilebilir bir şey. Entelektüel bilgi. Yani bilim, sen okuyorsun raporları ha, tamam çok iyi diyorsun. Anladım meseleyi diyorsun fakat ikincisi kabul edilmesi içselleştirilmesi çok zor olan bir şey neden çünkü en yakınların işte sevgilinin annenin babanın çocuklarının hatta varsa torunlarının feci bir akıbete sürükleneceğinin kesin olduğunu gösteren bir duygusal bilgiyi kabul edemiyor insan ve o zaman da yani birkaç on yıl içinde hatta belki birkaç yıl içinde bu olacak bir facia ile karşılaşacaksın bunu kabul edemiyorsun duygusal bilgi ve dolayısıyla da sana şey yapıyorsun yani şöyle bir şey var çünkü duygusal olarak nasıl kabul edersin bu güçlü elit tepedeki seçkinler enerji şirketlerinin ve diğer bütün süper zenginler ki zenginliklerine zenginlik katıyorlar onlar politikaları da ayarlıyorlar ve senin torun torba çocuk çocuk eş dost ahbap hepsini hepimizi faciaya sürüklüyorlar bunu yani şey gibi bir şey ölümlü olduğunu kabul etmek ölüm unutkanlığı diye bir şey var ya hiç kabul edemiyorsun ölümlü olduğunu bu da öyle bir şey. Yani hayatımızın en büyük varoluş mücadelesi bu korkunç gerçekliği içselleştirmek gerektiriyor. Yani hem zihnen, entelektüel olarak, beyinle hem de duygusal olarak. Tabii o da beyinle ama yani başka bir bölümüyle ve bizi şey yapan güçlere de karşı çıkmayı gerektiriyor. Kolay bir iş değil doğrusu. Evet. Evet. Bu uh, yorumu da bu sefer biraz daha ağır mı oldu? Mali'nin ortasındaydım. <gülüyor> Ama devam edebilirim kaldığım yerden. Hiç çaktırmadan. Evet. Neden Mali peki? Dünyanın en fakir 10 ülkesinin arasında olan Mali'yi neden Fransa kendine e hükümetini Mali hükümetini koruma altına alıyor diye düşünmek gerektiğinde. Baktım Mali'de neler var. Mali e önemli bir tarım alanlarına sahip bir ülkeymiş. Ve aynı zamanda 20. yüzyılında en fazla altın madeni çıkarılan hmm. ülkelerinden biriymiş. Yani bayram değil, seyran değil, Fransa Mali'yi neden e, gördü? Amerika e, Birleşik Devletleri de yalnız Fransa değil, 35 bin şey, 35 ülkeye asker e, ve böyle askeri şey yapacak Afrika'da. Hmm. Ee, benim gördüğüm malinin dünyanın en fakir 10 ülkesi arasına giren malinin verimli bir tarım arazilerinden bahsedebilmek mümkün ee, potansiyeli olan ve altın madenlerinden bahsediliyor ee, bir de radikal İslamcılarından bahsediliyor haberlerde dünya mirasları da bunların içerisinde galiba. Evet, Fransa dördüncü gününde değil mi bombalıyor Mali hatta yani belki beş oldu tam hesabını tutamıyorum on bir sivil öldü üç çocuk da kaçarken boğuldular ve devam ediyor Fransa'da bazı bir helikopter ve bazı çarpıştığı insanların eline geçen bir komandosunu da kaybetti yanılmıyorsam. Somali'de kaçırılan komandodan bahsediyorsunuz? Yok o Hayır, istihbarat ajanıydı. O, e, istihbarat ajanı. Burada da bir komando öyle evet. galiba. E, ve Fransa'nın savunma bakanı da destekledi Amerika diyor. Hem istihbarat verdi hem de ulaşım lojistik destek de vermiş. E, haberleşme istihbaratın dışında haberleşme ve ulaşıma da yardımcı olmuş. Evet bu aralar Amerika Birleşik Devletleri ile Fransa gayet iyi anlaşıyor, Benziyor. Yani örneğin Somali'de kaçırılan ajanı da beraber Amerika Birleşik Devletleri'ne dahil olduğu bir operasyonda kurtarmamışlardı. Evet, Deniz Alex diye birisi öldü orada da. O da Fransız değil mi? Fransa evet. gizli ajanı. Evet. Somali militanları yakalamışlar. Onu geri almak için yapılan bir operasyon ama ee, başarısız operasyonda 17 Somali e, korsan deniyor ama belli değil o, o şekilde bir e, olay sırasında da ölmüş bu arada Suriye'den dün e, haberde e, yeterince vermedik galiba ama korkunç şeyler oldu kilisede kaçanlar oldu galiba ...kilisi tarafından Türkiye'den... ...kaçanlar oldu ama en fazla gündeme gelen konu da e, Suriye'deki göçmenlerin e, de aktardığı üzere tecavüz vakalarının oldukça yaygın bir şekilde görülmeye başlaması e, savaşın devam ettiği ülkede. E, bununla alakalı bazı açıklamalar vardı... Sonra bu takastan sonra bu esir takasından sonra Özgür Suriye ordusundan bir takım açıklamalar gelmişti 24 saat içinde İranlılar ülkeyi terk etsin diye bir, ta bir diğer taraftan da kışın içerisinde Suriyeli göçmenlerin olduğu e sığınmacıların olduğu bölgeye de yardım kampanyaları düzenleniyor. Çok yüksek sayıda ölü sayısı gelmeye de devam ediyor evet, Suriye'den de devam ediyor. Azez diye bir de Aziz ya da e bombalamış olduğunu dünkü haberlerde vardı bu. Yenen Türk'te mesela çok sayıdaki yaralının kilisteki hastanelere taşındığını ama 40 kadar yaralının bu yaralılardan beşinin de hayatını kaybettiğini çok feci bir durum var yani orada. Kaybettiği de söyleniyordu. Türk Güvenlik Güçleri ve Sağlık Personelinin de alarma geçirildiği haberi vardı. Son, rakam veremiyoruz. Bu arada bir de... E Şimdi kısa geçmek zorundayız. Bugün artık çok dar zamanda kısa paslaşmalar yapacağız. Ama şeyden de bahsedelim. Bu Suriye'de insani krizin derinleştiği haberi de vardı. Yani Uluslararası Kurtarma Komitesi'nin Suriye raporuna göre... ...ülke içine ve evlerini terk etmek zorunda bırakılanlara... ...acilen yardım götürülmesi lazım... Kamplarda da sağlık ve güvenlik koşulları sağlanmalı diyor ki feciymiş yani Birhanet'in bir haberi vardı. Ayrıntılı bir rapor var bu konuda. Evet, eee Bir fazla diğer, okumak istemiyor. Bir insan. diğer Suriye ile alakalı haberde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Çin gezisinden geldi. Çin Komünist Partisi Politbüro üyesi Li Yuanjiao e, Türkiye'de ekonomik kriz olduğunu ileri sürmüş ve bunun Suriye politikasıyla örtbas edilmeye çalıştığını söylemiş. Çin Söyleyeyim şöyle mi? Evet. Peki bir de şeyden de bahsedelim. İlginç bir açıklama. Bu Hindistan'da ve dünyanın dört bir tarafında kadınlara tecavüz olayı alabildiğine haber yayıyor üstümüze. Bu da yani hakikaten insanı ürkütecek boyutlara varmış durumda. Yeni Hindistan'da altı kişi daha tutuklanmış ve polis 7 de arıyormuş yine bir otobüste kitle halinde çete halinde ırzına geçmişler bir kadının Pencap eyaletinde bu da oluyor Telegraf gazetesinden 23 yaşındaki bir öğrenci öldürülmüştü yani ölmüştü aldığı yaralardan korkunç bir şeyde. Bütün Hindistan boyu, Hindistan dört bir tarafında da protestolara yol açan bir şey olmuştu. E, verilen rakamlar da gerçekten ürkütücü. Şey yani, 20 ya da 22 dakikada bir Hindistan'da muhakkak bir kadının ardına geçildiği haberi var. Tecavüz edildiği haberi verdi. Bunu tekrar tekrar gözlerimi oluşturarak farklı yerlerden de kontrol ettim. Yani Hindistan'da böyle bir istatistik var ölümcül denebilecek bir istatistik 20 ya da 22 dakikada bir. Bu sefer de son vakada 29 yaşında bir kadın, iki çocuk annesi, evine gidiyormuş otobüste, özel bir otobüse binmiş, doğrudan doğruya, şey o köyüne gö götüreyim seni demiş, şoför. Ondan sonra da. Annesinin babasının evinden geliyormuş ama bir sürü devamı ayrıntıları gayet tatsız yani. Evet son bir ufak haber de İsveç'ten var. İsveç'in başkentinde de Hindistan'daki durumu bir benzeri de orada ortaya çıkmış. 11 Ocak Cuma günü... Benzer bir olay yaşandığından bahsetmiştiniz ve benzeri de İsveç'ten geldi. Ee, ama Cuma günü ee, Stockholm'de, başkent Stockholm'de iki kadında toplu tecavüze uğradığından bahsediyor. Biyanet internet sitesi üzerinde. Biyanet.org'da böyle bir haberden de bahsediliyor. Fakat detayları yok. Çok fazla detay yok. Pazar sabahı saat 4 sularında İsveç'in başkenti Stockholm'un kuzeyinde. Sandbyberg tren istasyonunda 22 yaşındaki bir kadın tanımadığı 5 erke erkeğin saldırısına uğradığına dair bir detay var. Siyah giyinimde 5 erkekten bahsediliyor. Ve kış vakti e, Larson Larsson Sverix radyoya yani Larsson Sverix'te Stockholm Polis adına konuşan kişi. Larsson Sverius. -yes. Sverius, -yes. da e, İsveç radyosu yani. Larsson diye birisi Stefan Larsson diye birisi Sverye evet. Radyo'ya Anladım. yani İsveç Anladım. Radyosu'na evet. Evet. diye açıklama yapmış. Evet. Kış vakti sokakta toplu tecavüz vakasına pek rastlamıyoruz demiş. Evet bunu söyleyen de Stockholm polisi adına konuşan e, Stefan Larsson Evet şimdi bir ara verelim. Ondan sonra da devam edeceğiz. Evet. Yani bundan sonra da konuşacağımız şeylerden biri işte Öcalan'ın Paris'teki saldırının bir işaret olduğunu söylemesi kardeşi Öcalan dün görüşmüş. Diyarbakır'da da Paris'te infaz edilen 3 kadının cenazelerini karşılamaya hazırlanıyor. Cenazeler yarın kentte olacak haberi var. Bir de çok önemli bir haber olarak bu ko kozmik oda soruşturmasını yürüten savcının harekete geçtiği ve mitin Özel Harp Dairesi ile ilgili raporunu meclisten istediği haberi var ki bu geçen hafta tarafta başlamıştı. E, son derece önemli bir şey, Özel Harp Dairesi ya da Seferberlik tetkik Kurulu diye adlandırılan ve Türkiye'nin aslında derin devlet diye bahsedilen... çok önemli bir parçası, gladio parçası bunu şeyle e, bunun açığa çıkarılması ve üstüne gidilmesi uzun yıllardan sonra ilk defa olabileceği umudu var. Bunu olduğu gibi e, Ahmet İnsel'le bugün dokudan sonra konuşacağız. Evet. Onu da şimdilik bahsedelim. Bir de şeyde çok tuhaf bir gerçekten tünörü ürpertici bir haber var. O da e, zirve davasında sanıklardan birisi hakime kafana sıkarım diye bir Tehdit geçmiş. Bu da Türkiye'de çok sık rastladığımız olaylardan biri değil. Beklenebilir bir şeydi ama gene de ender görülen bir şey. Medyada ender bir şekilde rastlan, rastlanan bir şey. Ufak adli, e, ufak davalarda oluyordu bu tip bir şey. Fakat şimdi zirve davası gibi herkesin gözünün üzerinde olduğu bir davada bu tip bir tehdit gazetelere haber niteliği taşıyabiliyor. Gazeteler için haber neteliği taşıyabiliyor tabii evet, Ara verelim ve devam edeceğiz. Açık gazete. Evet Açık Radyo ve Açık Gazete devam ediyor. Saat 8.37. Demin sözünü ettiğimiz, özetlerini verdiğimiz haberlerden birini daha e, takip edelim. Öcalan'ın, Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan abiyle görüşmek için gittiği İmralı Adası'ndan dönmüş. E, deniz yoluyla gidiyor. bir Gemlik Limanı'ndan. Mehmet Öcalan başka da bir yolu yok zaten. Ee, ve İmralı F tipi yüksek güvenlikli kapalı ceza infaz kurumunda iki mahkumun yakını olduğu belirtilen iki kadın ve yakınlarıyla yaptıkları görüşmenin ardından ilçeye döndüler diyor. Mehmet Öcalan jandarma karakolu önünde bekleyen basın mensuplarına şöyle bir açıklama yapmış. Görüşme normaldi. Çok üzüntülü bir görüştü. Paris'teki 3 kadının öldürülmesini kastediyor Fransa'daki katliamı çok üzülmüştür onu kınıyor eğer bu katliamın önü bir an önce yani bunun ismini ne koyarsak koyalım bir an önce açıklığa kavuşması gerekiyor eğer yani bu katliam bir işarettir demiş bunun için çok üzüntülüydü o üç Kürt kadının öldürülmesi dolayısıyla ailelerine başsağlığı diledi diyeceklerim bunlardır demiş. Evet Öcalan görüşmede herhangi bir şey gündeme geldi mi sorusuna ileriki aşamada eğer eş başkanlar gelirse o zaman açıklayabilirim karşılığını vermiş. Hangi konuyla ilgili sorusu üzerine kardeş Öcalan bu süreçle ilgili süreç ifadesini kullanmış ve Abdullah Öcalan'a televizyon verilmesine ilişkin soru üzerine de Mehmet Öcalan televizyon kendi talebi değildi demiş. Televizyon kendi talebi değil miydi diye tekrar sormuşlar. Hayır kendi talebi değildir. Cezaevi müdürü ikna etmiştir. O nedenle almıştır. Yoksa ben televizyon almayacaktım demiş ve ardından Mehmet Hoca olan ve beraberindekiler de kendilerini bekleyen özel araçla Kemik'ten ayrılmışlar. Bu arada bu televizyon meselesi de e, bayağı ciddi bir şey konusu oldu. Spekülasyon konusu oldu. Yani bu kadar ısrar göre cezaevi müdürünün evet Bülent Arınç bir verilen kanalları televizyonda izin verilen kanalları açıklamış hepsine izin yok anladığım kadarıyla yani bütün şeyleri var kaç ekran olduğu filan özellikleri var 12 Ocak 15.30 itibariyle televizyon izleyebilmektedir diye bir açıklama yapılmış Arınç daha önce disiplin cezaları verildiği için izlemiyormuş bu Şimdi bir yıl izlenmiş ve disiplin cezası gerektirecek bir durum görülmediği için televizyon izin verilmiş ve belli kanallar. TRT 1 ve 6, Kanal 7, Samanyolu, Ülke TV, Kanal 24, Show TV, NTV, CNN Türk, Kanal D, ATV ve Star izleyebiliyormuş. Evet yani muhteşem yüzyıl gibi bir dizinin de ülkenin başlıca polemik konusu haline geldiğini tekrar hatırlarsak yani Öcalan'ın da bu konu hakkında e, bir şey söyleyebileceğini yakın zamanda görebilmek umarım muhteşem mümkün yüzyıl, olmaz. Muhteşem Yüzyıl izleyebilecek mi peki? Bu, ee, bu bahsedilen bu. bahsedilen e, kanallar dahilinde galiba Muhteşem Yüzyıl yayını yapılmakta. İzleyebilecek yani. Evet. Devam edelim. Evet. Bu ee, Öcalan'dan daha sonra bir de Diyarbakır'da, e, Diyarbakır'a getirilen Paris'te bir suikast sonucu öldürülen 3 kadının e, cenazesiyle alakalı haberler vardı. Arınç bu, bu konuda da bir takım açıklamalarda bulunmuştu e, ve Diyarbakır'a doğru yola çıktığından da bahsediliyordu bu 3 kadının cenazesi. Evet bu arada Irak'ın kuzeyindeki ZAP kampından da kalabalık bir PKK'lı grubun Türkiye'ye sızmaya çalıştığı tespit edildi diye bir haber var radikalde. 18 ayrı hedef bombalanmış ZAP vadisini kullanarak Türkiye sınırına yaklaşan bir grup PKK'nın tespiti üzerine peş peşe 6F-16 savaş uçağı Çukurca'dan Hakkari'nin geçerek Kuzey Irak'ta Zab Haftanin ve Metina bölgelerinde hedefleri tespit edilen hedefleri bombalamış. Toplam 18 hedef deniyor. Ve bölgeye gönderilen takviye uçaklarla da devam ettiği ileri sürülüyor. Bu haberde Felat Bozarslan'ın Doğan Haber Ajansı kaynaklı haberi. Bunu da belirtelim. Diğer bir çok çarpıcı bir haber de biraz önce sözünü ettiğimiz zirve sanığından Malatya'daki zirve yayın evinde Tilman Geske adlı biri Alman 3 Hristiyan'ın 2007'de katledilmesine ilişkin davanın 52. duruşması görülürken bu davanın da Dink cinayetiyle ilişkilendirildiği de hatırlardadır. Ve tutuklu sanıklardan Varol Varol ya da Bülent Aral mahkeme başkanı Hayrettin Kısa'yı ölümle tehdit etmiş. Evet e, duruşmada itirazları nedeniyle salondan çıkarılmak istemiş sanık Varol Bülent Aral mahkeme başkanına da kafana sıkacağım senin diye bağırarak e, jandarmalar eşitliğine götürülmüş dışarı çıkarılmış salondan. Evet adını da vererek Hayrettin Kısa kafana sıkacağım ifadesini kullanmış. Bu arada da müdahil avukatlardan Ali Koç, meclisin darbe ve muhtıraları araştırma komisyonunun darbe raporu ve MİT tarafından meclise gönderildiği ortaya çıkan ihbar mektubunun istenmesini talep eden dilekçesi de okunmuş. Yani özel harp dairesinde görevli bir subayın o zamanki müsteşar Emre Taner'e yolladığı ihbar mektubunda, MİT mektubunda Hrant Dink cinayeti, Danıştay saldırısı, papaz cinayetleri, Santoro. Malatya'ya yine bir baskısı, baskını herhalde olacak baskısı demiş ve daha nice büyük küçük operasyonların ve olayların perde arkasında işlemi planlayan, sek ve idare eden Türk Silahlı Kuvvetleri içinde bulunan birim seferberlik başkanlığı bulunmaktadır diyor. Evet bunu demin de sözünü ettiğimiz gibi Ahmet İnsel'le bugün bu konuyu da Radikal'de yazmış olan Ahmet İnsel'le görüşeceğiz. Evet bir de e, askerlerle alakalı bir haber vardı. Bu sefer intihar haberi, intihar haberi değil intihara ve intihar teşebbüsle kendini yaralamaya ve ya da firar gibi olaylara karşı geliştirilen bir uygulamadan bahsediliyor. İsmi Can Dostu. Anadolu ajansının bu kapsamda Isparta İç Güvenlik Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığında askerlik yapan can dostlar Fatih Mert Yanık ve Talha Akçan birbirlerinin suratındaki kamuflajları silerken görüntülenmiş. Akçan ve Yanık eğitimler sırasında yeme içme, dinlenme anlarında birbirlerinden hiç ayrılmıyormuş. Can dostu, kardeş gibi gördüğünü söyleyen Yanık, sıkıntılı zamanlarda birbirlerini teselli ettiklerini ifade etmiş. Evet, acayip bir haber daha. Deminki haberlere ufak bir ilave de var. Bugünkü gene Radikal Gazetesi'nden MIT'in meclise gönderdiği bu e, gizli ibareli belgelerin arasından Gladion'un yani gizli e, örgütün harp dairesinin belgeler arasında Gladion'un silah depolarından birinin Krokisi de çıkmış. Krokide bu Hatay'deymiş, Antarkya'da. Yani cephaneliklerinden bahsediyoruz. Gladion'un cephaneliklerinden evet. bir tanesinin haritasından. Doğrudan nerede olduğunu gösteren haritasından evet. bahsediyoruz. Evet ilginç bir habermiş bu da. En çok sayıda böyle bir e, tuhaf haberler dizisi içindeyiz. Ama gene geçtiğimiz hafta devam eden hikayede devam, e, devamını getirmeye çalışacak olursak e, Kozlu'daki, Zonguldak Kozlu'daki madencilerin hikayeleri devam, anlatılmaya devam ediliyor. E, 8 için hayatını kaybetmesiyle yeniden gündeme gelen taşeron şirketler daha düşük sigorta primi ödemek için maden işçilerini ofis çalışanı olarak da gösterdikleri ortaya çıkmış. Yani e, ne tarafından bakarsanız bakın bu taşeron şirketlerin e, kar edebilmek için her şey denediklerine dair de bir haber Star gazetesinde görebilmek mümkün. E, SGK denetim elemanları yerin yüzlerce metre altında çalışan binlerce maden işçisinin yıpranma payı hariç %6,5 olması gereken sigorta primlerinde usulsüzlük yaptığını tespit etmiş. Taşeron şirketlerin maden işçilerine ofis elemanı gibi göstererek sigorta primlerini yüzde %1 üzerinden yatırdığı belirlenmiş. Ve SGK başkanı taşeron şirketlerin maden işçilerine uyguladığı çifte bordro sisteminin önüne geçmek için de sigorta primlerini sabitlemeyi kararlaştırmış ve buna karşı da SGK kaynakları düzenleme ile primlerin %6.5'dan %2'ye düşürülmüş olmadığına, fiilen %1'den ödenen primlerin %2'ye çıkarıldığına dikkat çekmiş bir takım rakamlar uçuşuyor ama bu taşeron şirketlerin hem işçilerin hayatına hem de işçilerin emeğine karşı nasıl bir müdahalede bulunduğuna, Nasıl bir e, politika izlediğine de dair haberleri her tarafta görebilmek gerekiyor. Evet mi? bu Bunlar Star, gazetesini, star gazetesini. Senin manşetinde yer alıyor. Evet yani düşük sigorta primi ödemek için office boy diye yani getir götür işlerinde çalışan eleman olarak gösterdikleri ortaya çıkıyor ki bu da durumun vahametini büsbütün artıran bir şey. Fakat iki tane iyi haber var onları söyleyelim. Tabii buyurun. Mesela çılgın proje de o şey de güzelmiş yani kolları sıvıyoruz. Yüzyılın en büyük projelerinden biri için kolları sıvıyoruz demiş. Kim demiş? Başbakan Erdoğan yani Kanal İstanbul deniyor. 2011 seçimleri öncesindeki vaadiler arasında yer alıyordu bu ve ihale yılın ilk çeyreğinde yapılacakmış. Kanal İstanbul denen proje. Yani Karadeniz ve Marmara Denizi'ni 50 kilometrelik bir kanalla birbirine bağlanması. Böyle Süveyş ve Panama kanalları gibi büyük projeler. Ama bu 19 hatta yani 18. yüzyılda başlayıp da 19. yüzyılda e, tamamlanan o eski modernist, büyük modernist projelerin 21. yüzyıldaki postmodern hali yani çılgın hali oluyor. Ya Yaklaşık 45-50 km Marmara girişi Silivri olacak. Niye yapılıyor bilmiyorum ama derinliği 25 metre genişliği 150 metre oluyor. 145-150 metre İnşa edilecek köprülerle kara ve demir yolu ulaşımı sağlanacak Kanal İstanbul'un boğaz trafiğini hafifletmesi gibi bir kimseyi doğrusu ikna etmeyen bir hedef var öyle peki kazı çıkar, sırasında çıkarılacak dünya kadar toprak toz toprak moloz hafriyat deniyor ona onlar ne olacak ee, evet onlar ne olacak kanalın yan tarafını doldurmak için kullanılabilir öyle bir zaten proje vardı Kanaldan çıkarılacak olan boş alanlara da bunlar yerleştirilecek diye. Hayır hayır hayır. Yanlış düşünüyorsun. Küçük düşünüyorsun. Yeni büyük projelerin inşaatında kullanılacak. Evet, o zaman şey gibi olabilir mi? Bu palmiye ağacı yapsak nasıl olur? Böyle Göktürk uydusundan yere baktığımız zaman görebileceğiniz palmiye ağaçları şeklindeki harfiyatlardan molozlardan yapılmış ada, adacıklar hatta böyle bir adada değil adacıklar. Her tarafa bir palmi ağacı şeklinde adacıklar yapsak bu molozlardan Marmara Denizi palmiye, ve Karadeniz boyunca. bu bölgenin endemik ağacı değil. Beğenmedim. E, ama yani göktek uydusunda şeklinde bir şey yapabilir. O çıkıyordu. Göktek uydusunda da meşe olarak... odunu şeklinde böyle güzel adalarda yapabiliriz. Meşe odunu şeklinde böyle. <gülüyor> evet. <gülüyor> e, durum bu. E, bu konuda daha önce. Cemal e, Saydam'ın ayrıntılı bir yazısı e, çıkmıştı. E, tabii çok uzun olduğu için raporu e, yazdıklarını okumak zor. Fakat e, şey yani e, arada denizler arasındaki kod farkı e, var ve böylece Muhtemel senaryolarda e, boğazlardan geçerken iki kontrol noktasından geçen ve alt suyla karıştığı için tuzluluğu değişen su yerine bu sefer Karadeniz'den giren ve alt suyla karışma olanağı da olmayan başka bir orandaki tuzluktaki su Marmara'nın fa çok farklı e, tuzluluğundaki su ile buluşuyor. Sistem bunu kaldırmaz diyor mesela. Ve yani boğaz suyunun çıkışı gibi jet halinde olacak ve hem Marmara'nın hem de alt suyun yüzeye çıkmasına neden olmaya devam edecek. Yani bir boğaz Marmara buluşması daha yaratılacak diyor mesela. Umarım ki bu teknik detayları unutan sadece gazetecilerdir, bu haberleri hazırlayanlardır. Yani MTV MSNBC'de su derinliğine 25 metre, su üzerindeki genişliğinde 145-150 metre olması öngörülüyor derken insanların kafasında bir şekil çiziyorlar. Ama bu teknik detaydan bahsetmiyorlar. Umarım sadece NTV'dir, yetkililer ve mühendisler de aynı şeyleri düşünmüştür diyoruz. Evet aynen çünkü yani ikinci boğazı açtık diyelim ki her şeye rağmen bütün uyarıları, bilimsel uyarılara ve olmazlıklara rağmen eee 1000 sene sonra ülke denizlerin ekolojisini değiştiren felaket yaratan bir ülke olarak örnek gösterilecek. Ve belki de Marmara bölgesi susuzluktan, kokudan tamamen terk edilecektir diyor. Marmara bölgesi mi? Çok insan yaşıyor orada. Bu işin ön etüdünü yapan, bunun olur bir proje olduğuna karar veren kimler? hiçbir deniz bilimcisine danışmadılar mı diye soruyor. Ee, ve Profesör Cemal Saydam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün e, emekli öğretim üyesi. Hacettepe Çevre Mühendisliği'de e, Çevre Mühendisliği'nde de öğretim üyesi. E, yani e, çok şey, bayağı vahim bir durum. Böyle ama ne yapalım? Büyük çılgın projede yapılacak gibi görünüyor. İlk adım atılıyor diyor. Yani yap, Yaptılmaması çok iyi olur. Bir de Avrupa'nın 3. Büyük Limanı da Ekim'de açılıyormuş. Tekirdağ'da yapılacakmış. Evet. Büyüme üstüne büyüme haberleri de var. Yüksel ki büyük ki yerin bu yer değildir diye bir fikretten bozma bir dizeyle şey yapalım. Ve şimdi şeye geçelim. ekoloji Hareketleri Gündemi programımıza geçelim. Ve Hacer Temirkan Sabili ile tescillenen... Bodrum Mandalinası ve betona teslim olan Mandalina Bahçeleri üzerinde konuşacağımızı da belirtelim. Ekoloji hareketleri Gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareket Avukatları tarafından hazırlanıyor. Günaydın Hacer Hanım. Günaydın Amal Bey, nasılsınız? Ee, teşekkür ederiz, sizi sormalı. Ben de iyiyim, teşekkürler. Buyurun. Bugün Bodrum mandalinası üzerinde ve mandalina bahçelerinin akıbeti üzerinde bir şeyler öğreneceğiz herhalde. Evet. Ee, bu buyurun evet. lütfen. Ee, öncelikle belirttim çevre ve ekoloji hareket avukatlarından biriyim Avukat Hacayi Temirken Bodrum'da e, görevimi yürütüyorum Bodrum denince Bodrum'a özgü konulardan konuşalım diye bu dönem gündemde olan Bodrum mandalinasını ele alalım istedim Bodrum mandalinası hem mevsim meyvesi hem e, Bodrum'un bir anlamda kanayan yarası son dönemde. E, tabii bu bir kesim için böyle. E, Birçok mandalina bahçe, bahçesi yok oldu, yok oldu, kesildi, yerine binalar yapıldı. Biliyorsunuzdur belki az çok. Evet. E, Bodrum'un belli başlı sorunlarından biri, belli başlı çevre sorunlarından biri. E, şimdi yeniden neden gündeme geldi? Dediğim gibi mevsim meyvesi aynı zamanda Bodrum mandalinası e, Bodrum Ticaret Odası'nın girişimiyle tescillendi. E, Coğrafi işaret tescili aldı. Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği ve Bodrum Ticaret Odası bu girişimde bulundu. Yaklaşık 3 yıllık bir sürecin sonunda e, koruma altına alındı patentensiz tarafından. E, artık başka yörelerin mandalinaları Bodrum mandalinası olarak e, satılmayacak, satılamayacak. Bunu koruyucu bazı hükümler var. Bu tabii e, yabana atılmayacak güzel e, bir çaba. E, bu kurumlar tarafından yürütülen çabalar. Bunun dışında e, yine doğru mandelinasını korumasını almak için 2007'de kurulan bir e, şey var bir kurum var 2006'da 2016'da kurda binde ittisar işletmesi kuruldu Turunçgil üreticileri birliği. Bu e, çabada e, bozumunda yeniden bozum e, mandelinasından bir gazoz üretilerek bunun e, e, bozuun dışında da satışı sağlanarak. E, ciddi bir katkı sağladı. Yine yurt dışına ihlaç gibi çalışmalar var. Yanı sıra bozrum mandalinasından lokum kolonya vesaire gibi e, üretimler var. E, şimdi lokum satışları var. Onlar da e, aldığımız bilgilere göre. Ee, sırada başka şekillerde bu ürünü değerlendirerek e, Bozrum yerlerden yerlerde sürünmekten kurtarma gayesi var. Çünkü e, az sayıda kalan bahçede meyve artık e, toplamaya değmeyecek derecede e, hiçbir değer verilmeden tükeniyor. E, toplama e, bir emek, bir maliyet, onun satışı bir e, tüketiciye ulaştırılmaz aynı şekilde. <gülüyor> e, bunu Bu süreci... E, bir yerinden tutmaya çalışan belli girişimler var ama temel olarak asıl sorun şu gibi görünüyor. E, tarım arazileri korunamıyor. Tarım arazileri, e, tarım dışı kullanımları açılıyor. Bunların e, en başlıca sebepleri sanayi ve turizm olarak görünüyor. Büyük şehirlerde daha çok sanayi Kıyı kasabalarında, kıyı kentlerinde de turizm tarım arazilerine zarar veriyor, hatta yok ediyor. Bu, buralara ee, otel ve moteller mi yapılıyor yani? Otel, motel, villalar, ikinci konutlar. Yani evet. birçok kentlerin senede belki bir kaç ay, en iyi ihtimalle bir kaç ay kullandıkları ikinci konutlar. E, manzaralı bir ev sahibi olma işte deniz kenarında tatil yapma e, yani bir, bir e, lüks otelde deniz kenarında tatilini geçirme e, hedefleriyle e, tabi turizmde olsun ama e, bir başka belki gündemde e, sürdürülebilir turizm, ekoturizm üzerine konuşabiliriz. Bodrum için e, şu anki turizm tercihleri turizm politikaları Bodrum'a ciddi zararlar veriyor. Zarar gören temel unsurlardan biri de Bodrum nasıl? Bir de şeyden bahsetmek istiyorum Hani Bunlar değişik bilgiler Ben de şöyle bir bakınca görebildim Mehmet Hilmi Bey'i hatırladım Mesela Turgut Reis de bir caddenin adıdır Mehmet Hilmi Bey Mehmet Hilmi Bey Bodrum'a yine ilk getiren kişidir Rodos'tan almış fidanları Bundan 100 yıl kadar önce O fidanları o dönem Süngercilik ve denizle Balıkçılıkla geçiniyor Bodrum halkı zor geçiniyor Mandalina inanılmaz bir Gizli sağlamış Bodrum'a herkes mandalina dikmeye başlamış, e, ciddi gelirler elde etmeye başlamış Bodrum e, halkı, e, çocukların yurt dışında okutmalara varana kadar kazançlar elde etmiş. E, hatta Mehmet Hilmi Bey öyle bir kazanç kaynağı yaratmış ki e, kamyonlarla şehir dışına taşınırken kamyonlarla eziliyor diye Bodrum'a bir liman yapılmış, ezilmesin mandalinalarınız deniz yoluyla taşınsın diye. Yine e, Mehmet Hilmi Bey'in bir çabası e, su tesisatları kurulmuş. Mandalina bahçeleri iyi sulanabilirsin diye. E, böyle bir geçmişi var geriye dönüp bakıldığında. Fakat e, gelir e, turizme kaymış. Mandalina bahçeleri yavaş yavaş kesilmeye başlamış. E, mandalinalar sökülmüş yerlerine oteller ve başka turizm eksikleri yapılmış. Ve e, mandalina bahçeleri şimdi doğdumun nadide göz öbeklerinden ama son derece azalan bir değeri olarak görünüyor. Evet. E, belli yine yetki çabalar var. Bitez Belediyesi'nin bazı çalışmaları var. Mandalina bahçeleri daha çok tarım arazisi konumundaki bahçeler e, korunmaya çalışılıyor. E, zaten aslında yasa teorik düzeyde bu bahçeleri tarım arazilerini koruyor. Belli hükümlerle koruma altına alıyor ama başka bazı düzenlemelerle de onun nasıl verilebileceğini e, görüyoruz. Bunun çok örneği var. Tarım dışı çünkü amaçlarla birçok e, çalışmaya da izin veriliyor. Başka bazı yasaların izin verdiği e, çalışmalar nedeniyle. işte belli hakları kuruluyor, belli tesisler yapılmasına izin veriliyor. Ya da turizmi teşvik kanununa dayanılarak... E, Yine e, araziler, tarım arazileri e, bir şekilde nitelik değiştiriyor. Konut ya da imara açılıyor. E, evet. Genel yani... olarak e, Mandelik Bankçeleri'nin e, karşı karşıya kaldığı tehlikeler bunlar. Bir yandan güzel çabalar var, iyi niyetli çabalar var. Bu teşviklenmesi te te gibi evet, mesela bu pozitif bir evet, gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu pozitif bir şey. Ha, ya şu an her mandalinanın e, borcun dışına ve satılıyor olması da bence hala güzel bir e, çaba. E, gazeteleri karıştırırken gördüm. mesela Afyonlu Dinarlı bir e, şey toptancı söylüyor. Borcun mandalinası almak için gelen, işte 18 yıldır e, borcuma geliyormuş bu toptancı. Ee, 10-15 lir alıyorum da bunun müşterileri var. Ben Afrika'da çok güzel satıyorum. Ee, fakat işte diğer bölgelerin mandalinalarıyla fiyat bakımından biraz e, sıkıntı çekiyor. Bolundu mandalina şu dönem dalında 40 kuruş. Ama Hatay, Mersin gibi yerlerde beş kurus diye bahsediyor. Evet, ama Mersin'de de mandeline kalmış mı o da ayrı bir merak konusu. Tabii orada Tabii, muazzam bir yapılaşma evet. benzeri. Bodrum için anlattıklarınızın bir benzeri yapılaşmanın da orada olduğunu da görmek çok kolay, mümkün yani. Evet, yani bu bir ülke gündeminin sorunu aslında. Ee, tabii bizim mandalinamız, biz Bodrum'lu olarak <gülüyor> başka bölgelerin mandalinalarından çok daha özel bir aroması var, özel bir evet. kokusu var. Bir yanıyla geçmişe bakınca aslında bu da köken olduk. bir başka yerden bize taşınmış bir ürün ama buranın toprağı, buranın iklimi, havası ona başka bir ürün kazandırır. Evet. Bu da için e, simyelerinden biri haline geldi. Diyoruz ki hani çok az sayıda kalan, bozcum evi, işte begombillerimiz vesaire yani birçok bizde özel şeyler. şimdiyle kaybolmasın, bunlar bir kültür değeri olarak aynı zamanda tediye taşınsın. Bu yayınla ilgili güzel haberler bunlar bence evet, aktardık değilim ama bir azamet desteklenmesi oldu. gerekiyor. Tamam çok teşekkür Gene... süreyi de doldurduk bu şekilde doldurduk pozitif mu? bir e, son bir cümleye izin lütfen, var mı? Lütfen buyurun. E, bir, bir bütün olarak ülke gündeminde e, bizim burada yaşadığımız podyonun ışığında ülke gündeminde tarım arazilerini koruyacak çok daha iyi mevzuatlar, e, çok daha kararlı adımlar bekliyoruz. Bu sadece bizim için değil, bütün işte Mersin veya bütün Türkiye gündemindeki e, çevre tah tahribatlarının önüne geçecek. Hacer, teşekkür ederim. Kan, çok teşekkürler. Wow, i̇yi günler Ekoloji hareketleri gündemi. Çevre ve Ekoloji Hareketi Avukatları tarafından hazırlanıyor. Açık Gazete Ahmet İnsel Ufuk Turu Günaydın Ahmet Günaydın Günaydın Ahmet Bey Günaydın Can Bugün bayağı çok ciddi bir haber olmasına rağmen başka gündemin başka şeyleri bu Paris'teki cinayetler gibi başka meseleler yüzünden biraz ikinci plana düşmüş olan bu MIT raporu meselesi var. Yani MIT'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nın meclisteki darbeleri araştırma komisyonuna yolladığı özel kuvvetler komutanlığına ilişkin belgeler var. Çok çarpıcı pek çok ayrıntıyı içeriyor. İstersen bugünü buna ayıralım konuşmakta. Evet, bu geçen hafta bu raporun ekleri içinde yer alan bazı belgelerle ilgili haberler yayınlandı. Rapor gerçi artık teslim edilmiş durumda. Dolayısıyla bir kısmı geç geldiği için bazı raportörlerin komisyonda darbeler ve muhtarlar araştırma raporunda komisyonda yer almış bazı milletvekilleri bu raporun genç geldiğini ve dolayısıyla yeterince değerlendiremediklerini ifade ediyorlar. Bu mitten büyük ihtimalle bugün Taraf gazetesinde Arzu Yıldız'ın gene bu raporda yer alan, yer alan ihbar mektuplarından bir tanesini okurken dikkatimi çekti. Bu 2008 sonunda e, hazırlanmış olması lazım. Çünkü şöyle bir ifade var e, ihbar mektubunda. İlke e, ve oluşması için Ergenekon benzeri ama onların üzerinde yeni bir grup vardır diyor. Şimdi Ergenekon benzeri bir grup vardır. E, lafının bu rahat şekilde e, MİT'te, e, raporda bir ihbar mektubunda ifade edilmesi için Ergenekon'un açığa kavuşmuş iddialar e, varlık iddialarının açığa kavuşmuş olması lazım. Bu yanılmıyorsam 2008 e, yazından itibaren oldu değil mi? Evet. Ergenekon'la ilgili evet. iddialar. Evet. E, dolayısıyla herhalde 2008 sonunda enerken erken e, yollanmış bir mektup. Bugün e, Taraf Karitesi'nde Arzu Yıldız bu mektupla ilgili bu mektubun başka bir cephesini ele almış. Ona da geleceğim. Ee, i̇çinde verdiği isimler son derece çarpıcı. Çünkü 2007 yılında, 2007 Nisan'ında aslında e, e, hepimizin tahmin ettiği o dar, 2007 Nisanındaki ünlü darbe hazırlama ortamında bir grubun aktif biçimde darbenin ortamını hazırlayacak eylemler yaptığını iddia ediyor, isimler veriyor. Bugün gazetede evet. çoğu emekli emekli olan subaylardan oluşan bir grubun yaşa büyük anıtın erken emekli ayrılması ve dolayısıyla bu emekli erken emekli ayrılmasını yarattığı kaos ortamında. Derbin yapılması, bu Nisan muhturası, 27 Nisan muhturası, bütün bunlar da e, belki de bir cephesiyle Yaşar Büyük Anıt'ın e, o dönemde e, o muhtırayı e, verirken, belki de biraz bu e, eylemlere karşı. E, gaz alma operasyonu da olmuş olabilir. Evet, baktığımız zaman... açıdan bakınca öyle de bir şey geliyor. Yani bu karşılığında da bu kendisinin erken emekliliğinin karşısında sonra Cumhurbaşkanlığı, vaadi Cumhurbaşkanlığı vaadi var. var evet. O da önemli tabii. Tabii tabii. Ee, bu buradaki e, isimlerin bir kısmı emekli kor general, emekli albay, ee, pek anlayamadığım mesela mektupta şöyle bir şey var. Ekibinin tamamını Eki, bu ekibin tamamı asker emeklerinden e, olmasına itinar gösterilmiştir deniyor. Ve Ankara'ya anda ise çevik bir kuvvet biriminin yerleşik alanında bulunan emekli albay e, bir kişinin ismini veriyor. işlettiği petrol ofisi. Bu çevik bir kuvvet birimine ne demek anlayamadım. 2007 yılında çevik bir kuvvet birimi diye bir tabir e, üzerinde durması gereken bir tabir en azından. Evet. <gülüyor> Ee, diğer taraftan e, şu anda Ergenekon davasında tutuklu e, yargılanan yanılmıyorsam Emekliler Genel Ergin Celasu'nun bu Yaşar Büyütkanı ile e, emekli ayrılması konusunu görüştüğünü iddia ediyor. E, ve Bunun için de çeşitli e, doğru yanlış bilmiyoruz onun için isimleri çok fazla vermek istemiyorum. E, MB içinden şu anda gene ergenlik ondan tutuklu olan bazı kişiler sivil kişilerden de bahsediyor fakat tabii mektubun iç tutarlığını bütününü görmediğimiz için anlamakta zorluk çekiyor ekibin tamamının asker emeklilerinden oluştuğunu söylerken birdenbire karşımıza sivil isimleri de çıkıyor bunlar da tabii bilmiyorum mektubun içinde başka yayınlanmamış bölümler nedeniyle bu anlaşım, bu karışıklık ortaya çıkmış olabilir mi? Yani MP'nin şimdiki başkan yardımcısı Oktay Dural'ın e, getirilmesiyle ilgili pek anlayamadığım bir e, ifade var. E, falan filan. Evet. Yani bu, bunun taraf katresinde okuyucularımız okuyabilir, dinleyicilerimiz okuyabilirler. Benim esas e, dikkati çekmek istediğim olgu bu e, özel kuvvetler ve ondan evvelki e, özel harp dairesiyle ilgili haberlerin Biraz evvel dediğin gibi son derece önemli olan bu haberlerin aslında bence Ergenekon davalarındaki bir dizi karanlık. Yani bunlar ne, yani şey hariç Veli Küçük falan gibi doğrudan e, cinayetlere karışmış e, emir vermiş olduğu konusunda güçlü e, iddiaların olduğu kişiler hariç ama bu Ergenekon e, örgütlenmesinin nasıl operasyonel bir örgütlenme olduğu da şefinin kim olduğunun ortaya çıkmamış olması dikkat çekiciydi biliyorsunuz. Bu bir numara diye bir efsanevi bir şey var. Bir türlü bu kadar kişinin tutuklanmasına rağmen bir türlü ortaya çıkartılamıyor. Hmm. Çünkü galiba öyle bir bir numara yok. Yani baştan sonra hep başında bir bir numara yok. Bu bir yapının başında olan kişi o dönemde yapının başında kim varsa o, o yapının yerine başı yerine. Kimse o bir numara. O emekli ayrılığı yerine başkası geliyor. Bunu başka türlü aramaya gerek yok. Bu bir parti teşkilatı değil. Aynı zamanda devlet içinde olan bir yapı. İşte en önemlisi o. Devlet içinde olan bir yapı ve emeklilerin de içine dair olduğu bir yapı. Bir uzantısının olduğu yapı. Karşımızda tam anlamıyla 1952'de kurulmuş Seferberlik Tepkik Kurulu'nun daha sonra 1965'te Özel Harp Tairesi adını almış olan 1992'de de Özel Kuvvetler Komutanlığı'na dönüştürülen kuruluşun ikili ee cephesi var karşımızda. Birincisi askeri cephesi, ikincisi bunun sivil örgütlerle uzantısı. Ve bu 1900. Bildiğimiz kadarıyla 1952'den beri var. Büyük ihtimalle daha önce de vardı başka biçimlerde. Onun şu anda bilmiyoruz. Ama 1952'den biri var bu sivil uzantı. Ve bu sivil uzantı ile ilgili bilgileri şimdi keşfediyormuş gibi yapıyoruz ama biraz hafızamızı zorlasak aslında bunu e, Ecevit 1978'de kont gerilla var dediğinde e, ilk defa karşımıza çıkmıştı. O dönem bazı milletvekilleri bu konunun üzerine gitmek istemişlerdi. Yanılmıyorsam Süleyman Gencin ya bir e, kitabında ya da e, zamanında onunla yapılmış bir söyleşide e, bunun üzerine birkaç milletvekilin, CHP milletvekilinin gitmek istediğini ama Ecevit'in onları durdurduğunu da o dönemde e, okumuştum zamanında. 1990 yılı, daha gerisine gitmeyelim, 1990 yılının sonunda Türkiye'de e, hatırlayacaksınız Gayet detaylı e, biçimde bu özel hat dairesinin sivil uzantıları, özel hat dairesinin kendisi, karıştığı karanlık işler ve bunların sivil uzantıları ile ilgili çok detaylı haberler yayınlandı. Ecevitli e, uzun röportajlar yapıldı, Celal Yen konuştu. O kadar ki e, o dönemde e, şey olan e, Genel Kurmay Başkanlığı Harekat Başkanı olan Korgeneral Doğan Bayadı Yanında e, Özel Harp Dairesi Başkanı olan Tur General Kemal Yıldız'la bir e, basına briefing verdi ve arkasından da basın toplantısı yapıldı. Ve detaylı biçimde bu özel kuvvetler, pardon, özel harp dairesi ve sivil uzantıları hakkında bilgi edildik. E, ve biraz daha detaylı e, vermek gerekirse örneğin... E, Milliyet Gazetesi'nde 3 gün boyunca ve 2 gün boyunca 18, 17-18 Kasım tarih 1990 tarihlerinde Ecevit'le uzun bir röportaj yapıldı ve Ecevit burada e, kendisinin e, bu e, kendi tabiriyle e, söylüyorum e, kendi e, devletimizden ve milliyetimizden gizli tutularak e, bir örgütlenme oluşturulduğunu ve e, ömür boyu görevli vatanseverlerden oluşan gizli bir sivil uzantının bu örgütlenmenin uzantısında var olduğunu söylemişti. Evet. E, ömür, ömür boyu vatanseverler. Ömür, boyu, ömür görevli... boyu görevli vatanseverlerden oluşan gizli sivil uzantı. Ecevit'in evet. e, tabiri bu. 1990 27 eee Aralık 1990 Milliyet Gazetesi'nin arşivinden çıkarttım bunu. Bu sivil uzantıda görev alanların bazılarının kendilerine verilen üstü görev ve yetkileri siyasal amaçlarla kötüye kullanabileceğinden hatta kullanmış olabileceklerinden kaygı duymuştum diyor 1977-78'de bu olayı öğrendiğinde. Şimdi çok açık bir tabir değil mi bu? Vatanseverlerden oluşan, ömür boyu görevli vatanseverlerden oluşan gizli sivil. sivil uzantı. Evet. Şimdi bu gizli sivil uzantının ne olduğunu, bu kara, e, e, yeşil, beyaz ve dördüncü rengi neydi şeyin? Bu özel kuvvetlerin sivil uzantılarının dördü dördüncü rengini ne unuttum. <gülüyor> Dört, efendim? Ben de bilmiyorum baba. <gülüyor> unuttum şimdi, Kara, beyaz, yeşil var, bir de kahve gibi <gülüyor> e, e, Bu dört e, grubun e, sayısının yüz binlere vardığı e, tahmin ediliyor. 1990 yılında o bahsettiğim e, o, o, Kor General e, Doğu Beyazıt, e, ve e, Doğan Beyazıt, general Kemal Yılmaz'ın yaptığı e, 3 Aralık 1990 tarihli e, toplantıda gazetecilerin sorusu üzerine Tuğgeneral Kemal Yılmaz Özel Hukuk Dairesi'nin e, o zamanki e, başında sonra da 1992 yılında Özel Kuvvetler Komutanlığına dönüştüğünde Özel Hukuk Dairesi gene Kemal Yılmaz e, yanılmıyorsam başında olacaktı bir sene. Şöyle diyor. Sivil personelin oluşturduğu unsurların askerliğini komando olarak yapanlar arasından seçildiğini bu kişiler tercih edilirken sefer görev emri verildiğini bakanlar kurulu kararıyla seferberlik tatbikatına düzenli alındıklarını yani bunu şimdi keşfediyor gibi gözünüzde bu bakanlar kurulu kararıyla seferberlik tatbikatlarının yapılması ve bu sefer görevlendirilmiş verilmiş olan kişiler, ömür boyu görevli bu gizli, ömür boyu görevli vatansever kişiler o kadar da gizli bir şey değil bu. Değil evet. Yani çok aslında başka pek çok ülkede nihayet büyük ölçüde üzerine gidilen gladyo tipi. Teşkilatlanmanın Türkiye'de bir türlü açığa çıkmayan boyutu aslında ama herkes biliyor. Fakat yani bu raporlardan mektuptan MIT'e yazılan ihbar mektubundan çıkan ve MIT'in de bunun üzerine yaptığı raporda işte kozmik oda denen yerde bulunan krokilerdeki mühimmatla ergenekon soruşturmasını başlatan Ümraniye bombalarının aynı seri numarasına sahip olmaları gibi çok önemli bilgiler var. Ya da işte Bülent, Bülent Arınç'a bir Cumhuriyet Halk Partisi'ne adı verilmeyen bir milletvekiline, Türkan Saylan'a ve Tuncay Özkan'a suikast planları yapılması, Granting Dink, Rahip Santoro cinayeti ve zirve katliamı Malatya'daki hepsi harekat planı adı altında bir bütünün parçaları olması çok önemli görünüyor yani değil mi? Öyle. yanlış şunu hatırlatalım bu Kozmik Plan diye Kozmik Oda diye girilen yer Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın Ankara Seferberlik Daire Başkanlığı. Evet. Her şey oradan çıkıyor yani. Seferberlik organizasyonu üzerinden e, çıkıyor iş. Işte. Evet. Yalnız e, dolayısıyla e, bu Seferberlik Dairesi'nin faaliyetleri yani bu sivil örgütlenmeyi bu bütün topluma büyük ölçüde seferberlik daire başkanlığının daire başkanlığının merkezleri olduğunu da bu mektuptan, bu dosyalardan öğrendik. İşte Trabzon, Hatay ve Malatya'da üç merkezin olduğunu Çanakkale, Muğla, İzmir İskenderun ve Hatay vadesiyle kısmen İstanbul ve Ankara'da örgütlendiklerini ama mesela Doğu'da hiç yoklar. Niye yok? Onu da bilmiyoruz. Burada evet. başka türlü bir faaliyet var? Bilmiyoruz. Ama öte yandan mesela Arzu Yıldız'ın haberine göre de işte bu 96, 1996'taki güçlü konak katliamını da organize etti. Evet yaptı. E şimdi özel kuvvetlerin, bu sivil tarafından bahsediyorum. Tabii güçlü konak falan tarafı, güçlü konak tarafında yapılanların özel kuvvetlerini Doğu'da konuş, konuşlandırılmış bir, e, bir birliği vardır. Evet, Muharebe arama kurtarma birliği, Mak. MAK e, evet. Bunlar askeri birlikler. Ee, doğrudan sivil yapılanma değil. Bu askeri doğrudan askeri birlik bak. 11 ee, köyünün vahşice kurşunlanıp yakıldığı, bir kurşunlanıp öldürülüp yakıldığı evet. bir olaydan bahsediyoruz. Nüfus nüfus cüzdanlarında askerin üzerinde çıktı sonra. Başka söyleyelim. Evet. Ediliyor, evet. Ee, bu bu ikili yapı yani 1990'lardaki faaliyetlerini de giderek daha fazla gördüğümüz Hatta 19, panorama dergisinde, o zamanlar yayınlanan panorama dergisinde bir itirafçının, itirafçı derken özel kuvvetler konulduğu, özel Hat dairesinin gözde elemanı olduğu söylenen Yücel Y. nokta soyadı, ye, ne vermemişler Yücel Y'nin itirafları diye bir dosya yayınlandı 1993 yılında panorama dergisinde. Ve burada da cinayet dahi bir tür, her türlü işleme bulaşan tim şefi A-D ile ilişkilerini anlattığını söylüyor. Tim şefi, yani özel kuvvetler tim şefi. Hmm. E, bu, bu, bu, bu bilgi yanlışmış, benim kafama takılan şu. E, MIT, harbi komisyonuna kendisine gelen 2008 yılında gelen bir ihbar mektubunu veriyor. Veya ihbar mektuplarını veriyor. Evet. Benim anlamadığım MIT sadece bu ihbar mektuplarını biliyor. Evet. MIT, Başka Türkiyedeki bu, ibaratı... bu bu milli kuvvetlerin kim olduğunu bilmiyor mu? Bu milli kuvvetlerin neler yaptığını bilmiyor mu? Hatta ben size daha açın söyleyeyim iddiayı söyleyeyim. Türkiye'de böyle bir e, milli kuvvetler listesi varsa, bunun MİT'in elinde olmaması mümkün mü? <gülüyor> evet. Bir ihbar mektubuna ihtiyacı olmasa gerek yoksa zaten Milli İstihbarat Teşkilatı görevini çok fevkalde kötü yapıyor demektir. İstihbarat alamıyor demektir yani. Birincisi bu ikincisi İkincisi bu işin içinde. MİT'in evet. bir elemanı var bu, bu işin içinde. Evet. Korkut Eken, hatırlatırım. Korkut Eken, Özel Halk Dairesi'nde yarbayken e, erken emekli olup daha sonra birkaç sene MİT'te çalışmış bir personeldir. MİT'ten sonra neden ayrıldığını başka bir yere tayin falan gibi erken ayrılmıştı MİT'ten ve 1990'larda da bu sefer emniyet istihbarat e, içinde çalıştı. İşte özel harekat emniyet özel harekatı falan kurdu. MİT'in e, belli ki e, MİT'in kendi personelinden gelen yani MİT'le ilişkili olan bir subayın yolladığı mektuplar bunlar. Kendisine bir mektupta Doğrudan MİT Başkanı'na herhalde o dönemin başkanı Emre Taner olsa gerek. Evet Emre ee, Değil mi? Evet Emre Taner. Ee, ya MİT Başkanı'na ya üst birimine artık bilmiyorum mektupların orijinallerini görmedim. Ee, bir amirine hitap eder gibi hitap ediyor o kişi. MİT'e yolladığı mektupta. Ee, dolayısıyla kendi ajanları var. Yani şunu demek istiyorum. Bu iş güzel de MİT 2008'deki ihbar mektubuna medyum değil bunları anlatmak için yani şu anda kalkıp biz MIT'e yav siz 2002'de, 2003'te, 2001'de bunları bilmiyor muydunuz? Bunların içinde e, siz, sizin de elemanlarınız yok muydu? Sorusunu sormamız gerekiyor herhalde. Yoksa bir türlü e, hep e, sütten çıkmış Akkaşık gibi olacak bu MIT'in pozisyonu evet. son yıllarda aldığı pozisyon nedeniyle. Bir e, iki buradan devam edersek e, bence bu e, bu, bu milli e, kuvvet e, olgusu bu milli e, vatanseverler e, olgusu bu askeri ve e, sivil kanatlarıyla oluşmuş to topluma yayılmış olgunun e, ilginç e, haberlerinden bir tanesi e, Kenan Evren'in e söylediği bunun 1970'ler için söylediği bir şey. Ne zaman söylemiş? Bu Ecevit Fahriye ile ilgili görüşmeler 1990 sonunda Özel Alp Dairesi ile ilgili konular gündeme gelince Evren de konuşuyor. 23 Kasım 1990'da diyor ki bizim zamanımızda ben genel kumar başkanıyken bu Özel Alp Dairesi ile ilgili Özel Alp Dairesi'nin sivil ile ilgili bazı şikayetler oldu. Biz de bir emir verdik. Özel hak Dairesi denetlendi diyor. Diyor ki Trakya bölgesinde 2000 kişi bir heyet tarafından tek tek incelendi. 2000 kişi Trakya bölgesinde 2000 kişi incelendi. Hepsi sivil kişilerdi. Evet. Tam bir rakam 4000 rakamı da bir ara veriliyordu. Trakya bölgesi için mi yok. ya yani toplam 4000 kişiydi galiba. Öyle bir şeyden bahsediyor. O İkbar mektubunda toplam 2.500-3.000 kişi diyor. Şimdi Kenan Evren söylediğin sırf Trakya bölgesinde ha, 2.000 kişi değil mi? Sırf tamam, evet. Trakya bölgesi 1978'den bahsediyoruz. E bu sırf Trakya bölgesi. Yani bütün Türkiye çarç e, e, bunu Şam'ı sayının ne olabileceğini tahmin edebiliyoruz. Evet, düşünmek bile zor. Evet. E, fakat hiçbir şey yani 1978. Öğren biz bu sivil örgütlenmenin olduğunu biliyoruz. Ee, ve hakikaten ilginç bir şekilde hiçbir şey yapılmıyor yap, yap, yap, yapmamışız. Yani bizim bunun üzerine hiçbir zaman bu kadar ağırlık olarak gitmemişiz. 1990 başlarında bu konuları tartıştığımızda arkasından başka konulara geçmişiz. Ee, yani öğrendiklerimiz şunu demek istiyorum. Bugün öğrendiklerimiz yeni değil. Evet. Ha, bu önemli değil anlamında söylemiyorum. Çok önemli. Üzerine gidelim ama artık üzerine gidelim. Yoksa bir daha konuşup üzerini kapatırsak gene aynı devlet yapılanması kendini üretecek demektir. Evet. Dün de, dün de zaten Markar Sayan da aynı şeyi yazmıştı. Yani bu fırsat umarım iyi kullanılır ve bir suikast örgütü gibi kurulmuş zehirli devlet aygıtını tümden yenilenebiliriz. Bunun için de PKK sorununu çözmek en önemli adım olacaktır diyor. Büyük ölçüde ondan beslendi ve dün 90'larda PKK ile çatışmalar e, e, keskinleşince e, bu konu basın tarafından e, ve partiler tarafından üzeri kapatıldı. Ta ki 2000, e, e, onların başına gelene kadar yeniden bir daha üzeri açılmamak üzere. E, evet, e, Türkiye'de bir e, sivil e, gizli ordular. Yalnız şöyle, şunu bir şey söyleyeyim. Şimdi bu sivil gizli ordunun varlığını da doğrusunu söylemek gerekirse 25 yıldan beri dile getiren kimdir derseniz genellikle aydınlık gazetesi çevresidir. Ee, bugün de aydınlık gazetesi çevresi bu milli kuvvetleri destekliyor büyük ölçüde. Evet. Yürü, yürü, yürü. Hatır, hatırlarsanız en fazla bu, bu aydınlık gazetesi çevresi, bu Türkiye'deki gizli ordunun varlığı üzerine yayınlar yapmıştır. O kadar ki 1990 yılında o dönem Sosyalist Parti adını taşıyan, şimdiki İşçi Partisi teşkilatının başındaki Genel Başkanı Serit İsever, MHP'yi Özel Hap Dairesi'ni siyanın örgütlediği MHP'yi Özel Hap Dairesi'nin örgütleyip kurduğunu 1990'da ileri ediyor. iddia ediyor pardon. Ve 1990 civarındaki Aydınlık gazetelerine bakarsanız yoğun biçimde bu özel hak dairesi ve onun sivil teşkilatlanması ile ilgili haberler okursunuz. Evet. Yani bu gerçekten de 35 seneyi aşkın bir süredir aslında çiğnenen çok önemli bir konu ve belki de ilk defa bir fırsat da doğuyor diye bakmak mümkün olabilir. Gladio bu gizli teşkilatı yani e, Evet, büyük bir fırsat doğuyor gibi gözük, doğuyor diye düşünebiliriz. En azından bu Ergenekon davalarındaki e, bir dizi zayıf halkanın e, artık somut biçim, yani nasıl eylem yapıyorlar diye çözülemeyen o halka var ya. E, evet. Trabzon'daki ...rahip cinayeti, ...İskenderun'daki rüyip cinayeti. E, Hrant Dink e, cinayeti, zirve cinayeti bunlar müferit vakalar gibi birbiriyle bağımsız müferit vakalar gibi kim emir verdi kim bunları yönetti ortak bunların koordinasyonu nasıl sağlanıyor konusunu çözmenin belki de en doğru ipucundayız. Şimdi. Evet halkası Bunun, evet, yani senin de yazında belirttiğin gibi bu milli kuvvetlerin kim olduğu ve ne yaptığı konusuna artık Doğrudan girmenin tek e, fırsatı doğmuş gibi görünüyor inşallah. Evet. Çözebiliriz. Evet. Çok, e, i̇nşallah üzerine gidilebilir. Yani gidilebilir. Milli kuvvetler, e, e, kuvvetler toplumun içinde, da düşman kuvvetler, toplumunun bir kısmını düşman olarak gören kuvvetler aynı zamanda. Bu millilik e, vasfı da bunların milli olmaktan ziyade bir de özel devlet zihniyeti ve gücü kuvvetleri olması. Evet, ta kadar, özel şeylere kadar götürülebilir. Yüzyıl başına kadar. Bunu, bunu e, kapatırken bu itibatçılar konusunu getirdi. Niye oldu? Bunu bununla kapatalım. Almanak, e, güvenlik almanağını TESV'de yayınlanan, 2009'da yayınlanan güvenlik almanağında hala kayın. özel kuvvetler, ile ilgili bir makalesi vardı Çok iyi bir makaledir değerlendirmesi. Orada Hale Akay daha sonra internet sitesinden kaldırıldığını söylediği bir özel kuvvetler komutanlığının tarihiyle ilgili bir alıntıyı aktarır Hale. Ve bu alıntıda bu özel kuvvetlerin tarihinin teşkilatı mahsusa kadar. Teşkilatı gidiyor. mahsusa evet. Özel kuvvet teşkilatı mahsusa zaten demek ki. Özel ve teşkilat masta, evet e, e, tam e, e, kuvvet bir tarafta diğerine teşkilat evet. özel örgüt. Özel e, örgüt. E, bu kendileri e, bu, görev itibarıyla, e, yapı itibarıyla ve görev itibarıyla tarihlerinin ta teşkilat mastaye kadar gittiğini o internet sayfasındaki tanıtıcık kendilerini tanıtan bilgide e, bir zamanlar biliyorlardı, sonra hale e, onun kaldırıldığını tespit etmiş. Dolayısıyla zaten her şey orada da biliyorsunuz. Evet. Gizli saklı yok aslında. Bütün şeyleri görüyoruz fakat e, devletimiz, siyasi partilerin büyük bir kısmı, cumhurbaşkanı olmuş olan insanlar, e, başbakan olmuş olan insanlar bunları e, yıllar boyunca e, görmemek ve duymamak üzere faaliyette bulundular. En anlamlısını da Mesut Yılmaz yapmıştı hatırlarsınız. Kendisine bu konularla ilgili bir soru sorulduğunda o zaman başbakan yardımcısıydı galiba 98 yazında. Bu konularla ilgili sorumlu kim olduğunuzu söylemek için ağzını kapatmış ve gözleriyle aparat işareti yapmıştı hatırlarsınız. Yapmıştı, evet. <gülüyor> <gülüyor> evet yani biraz da Edgar Allan Poe'nun çalınan mektup hikayesi gibi bir şey mektup ortada evet, evet. herkes onu arıyor <gülüyor> Evet, evet. peki çok teşekkürler peki, iyi günler Ahmet İnsel'le Ufuk Turu Açık Gazete Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Günaydın Güven Bey ya da iyi akşamlar mı demeliyim? E, e, günaydın deseniz de olur. Günaydın Ömer Bey merhaba. Merhaba. E, merhaba Can. Evet bu bir ani son dakika haberiyle e, daha doğrusu eski bir haberin takibiyle bugün e, geçirelim e, programı konuşalım demiştik. Bu da e, TÜBİTAK evrim meselesini kökünden halletti diye Radikal Gazetesi'nde çıkmış. Bizim de atlamış olduğumuz bir haber. Sizin hatırlatmanız çok iyi oldu. Bu Darwin meselesini uzun süreden beri Türkiye'de takip etmeye çalışan, elim, elimizden geldiği ölçüde ta, takip etmeye çalışan bir e, radyo olarak da çok iyi oldu doğrusu bu. E, bence de çok yerinde olur yani bu kurabiye deneylerini falan e, çalışmış hazırlamış rozetteydim e, hevesleniyordum onu konuşacağız diye ama peki o beklesin e, kurabiyeler bayatlamaz e, TÜBİTAK e, haberini biraz takip edelim e, şimdi TÜBİTAK'ın popüler bilim yayınları serisinden çıkmış aslında bir sürü güzel kitap var içinde evrim teorisiyle ilgili şeyler de anlatan bunların anladığım kadarıyla ben de radikal ve bir gün gazetelerindeki haberleri gördüm. Hem basımları durdurulmuş, yani yeni basımları yapılmayacak, hem de satışları da durdurulmuş. Öğrenliyorum anlıyorum haberden. Elde, stokta kalan kitaplarda artık satılmayacak gibi gözüküyor. Allah Allah. Bu tabii çok fecaat bir durum bir yandan. Bir yandan da Böyle bir şeyin hep eli kulağındaydı e, diye ben düşünüyordum. Yani bugün değilse yarın oldu olacak diye korkuyordum e, doğrusu. Çünkü e, TÜBİTAK'ın başka sabıkası da var e, bu konuda. E, bir taraftan da dolayısıyla çok şaşırtıcı gelmedi bana. Evet, e, yani e, bir, bir bakıma da aslında bir e, riyakarlığın... E, da e, sona erdirilip açık bir şekilde açık oynamaya da başlamış olduklarını da gösteriyor denebilir belki. Çünkü işte satın alınmak istendiğinde de tükendi deniyormuş habere göre. E, zaten satılmıyormuş. Şimdi artık resmen alenen durdurmuş o satış ve basımını. Eldeki baskıyı eritler yani. E, evet. Eldeki e, baskıyı. E, e, evet. Eldeki baskıyı da artık e, yakacaklar ne yapacaklar bilmiyorum ama bu kitaplar e, içinden birkaç tanesinin adını zikredeyim. Radikal Gazetesi'nde de çıkmış bunlar. Çünkü birbirinden güzel kitaplar ve dinleyenler arasında varsa evrim konusuyla e, ilgilenenler. E, bu, bu listeyi bir aslında e, öneri listesi gibi e, belki almalarında e, fayda var. E, Richard Dawkins'in Kör Saatçi ve Bencilgen e, isimli kitapları. Steven Jay Gould'un e, Darwin ve Sonrası isimli kitabı. James Watson'ın İkili Sarmal kitabı. Richard Dawkins'in e, bunun bir anlamda devabı e, buna bir cevap olan Üçlü Sarmal kitabı. E, Ernst çok klasik e, kabul edilen Biyoloji Budur e, isimli kitabı da bunların içine dahilmiş. E, şimdi aslında bir ülkenin e, bilim ve teknoloji e, araştırmalarına e, önayak olsun diye e, kurulan bir kurumu varsa TÜBİTAK gibi bu kurumunda bir e, kitap, e, popüler bilim yayınları dizisi gibi bir şey varsa onun bu tür kitaplar çıkartıyor olması e, son derece e, yani bir taraftan normal bir şey öbür taraftan takdire şayan bir şey ben e, hep e, bundan çok sevinmişimdir. Şimdiye kadar tane böyle kitaplar çıkarmış olmasından. Fakat e, TÜBİTAK ciddi bir değişim, bir transformasyon e, geçiriyor son 10 senedik. E, öyle gözüküyor. Buna bağlı olarak e, bu popüler yayınlarda da herhalde böyle bir yansıma söz konusu. Bilim Teknik Dergisi de biliyorsunuz e, yıllardır çok yani benim çocukluğumdan diye çıkan TÜBİTAK'ın e, çıkarttı popüler bilim teknoloji dergisidir. E, orada da benzer şeyler oldu. Bu sabıkası dedik, oydu hatırlayacaksınız. 2009'un Mart ayında, e, 2009 Darwin'in e, doğumunun 200. E, yıl dönümüydü, bir centenyaldi. Bir Darwin e, kapaklı özel sayı hazırlamışlardı. Ee, bu sayı son anda sensüre uğradı. <gülüyor> evet. ee, sayıyı hazırlayan genel yayın yönetmenini e, görevden alındı. Ve sayı anca bir hafta gecikmeyle başka bir konuda. Aslında kötü bir konuda çıkmadı. <gülüyor> Küresel iklim Kalbuları değişikliği falan e, e, iklim değişikliği konusunda <gülüyor> çıkmıştı. Evet. Evet. Fakat ee, tabii şey yani biz Darwin'in 200. yaşında bunun... ...sansüre uğraması da... ...yani hakikaten ironinin... ...bir başka türlüsü olsa gerek. Bütün ee, öyle. Yani. Uluslararası... ...yayınlarda da yer buldu. Türkiye'de böyle olmuş. E, Darwin'i sansürlemişler falan diye. Doğru, biraz yüz kızartıcı bir durum. Fakat bu... ...tekil bir... E, ...sabıka değil. Yani e, Burada aslında herhalde... ...iktidarı rahatsız eden bir şey var. Şimdi bu işlerden can daha iyi anlıyor. Ben o kadar bilmiyorum ama bir güvenli internet filtresi diye bir şey çıkmıştı. Bu Benim anladığım kadarıyla siz bu filtreyi kurarsanız bilgisayarlarınızda çocuk profili diye bir şey var. Bu çocuklara uygun olmayan siteleri filtreliyor. Dolayısıyla çocuklar o siteleri hiç göremiyorlar bile. O siteler yokmuş gibi davranıyor sizin internetiniz. Bu e, filtrelenen siteler arasında e, mesela evrimi evrimeanlamak.org diye bir site var. Bu da orada yer almış. E, ben bunu e, Doktor Murat Eren'in e, web sitesinden, blog sitesinden aldım. E, bu benim oturduğum civarda, Marine Biological Laboratory'de doktora sonrası araştırmaları yapan e, birisi e, Murat Eren. ...onun belgelediğine göre... ...bu Evrim Çalışkanları diye bir grup var... Evet. ...Türkiye Menşeli... ...Evrim Kuramı konusunda bir başvuru kaynağı... ...oluşturmaya çalışıyorlar internet üzerinden... ...bence çok faydalı bir iş yapıyorlar... ...çok güzel bir site oluşturmuş durumdalar... ...Evrimi Anlamak.org sitesi... ...bu siteyi de... ...işte... şey ...iktidar... ...bu güvenli internet profili adı altında... Yasaklamış, vermişler söylemiş e, durumda. E, dolayısıyla bu e, kitapların liste dışı kalması ilk sabıka değil öyle gözüküyor. Evet, ve giderek de şimdi bu yeni uygulamayla da bunun daha da kötüye doğru gitmekte olduğu bu eğilimin kuvvetlenerek eylemde olduğu söylenebilir herhalde. Daha da endişeli verici bir endişe verici bir yere gelmiş gibi gözüküyor iş. Eee Vallahi bana da biraz öyle gözüküyor. Şimdi oldu mu olası e, iktidarların hassas olduğu e, belki iki temel konu var bilimin uğraştığı. Bir tanesi astronomi yani evrenin ne olduğuyla alakalı olan e, çalışmalar e, bizim dünyamızın e, nerede durduğuyla evrenin neresinde evrenle nasıl bir ilişki içinde olduğuna dair alakalı. E, bu aşamalardan e, biliyorsunuz Avrupa 16. 17. yüzyılda geçti. Yani e, evet, Giordano Bruno'yu evet. yaktılar, Galile'yi e, susturdular ya da yalan söylemek zorunda bıraktılar mahkemelerde falan. Ama bunlar geride kaldı. E, şimdi bana da, ya yok canım... Böyle şeyler oluyor denemez artık. Daha neler ee, Türkiye'de denebilir? Tabii evet. Yani astronomi konusunu bir şekilde e, bırakmış vaziyetteyiz. Fakat olan biten aslında diğer ikinci hassas konuya tamamıyla benzer bir yaklaşım e, gösteriyor. İkinci konu da yani bir tanesi evren e, öbürü de insan. Biyoloji. İnsanın e, biyoloji insanın e, evrendeki yeri, e, bizim işte yaratılışımız, diğer canlılarla aramızdaki ilişki nerede durduğumuz filan. Birisi astronomi, büyük biri biyoloji ve biyolojiyle bu didişmeleri aslında yani 17. yüzyılda astronomiyle iktidarların Avrupa'da didişmesinden çok farklı değil. Maalesef öyle gözüküyor bana. Evet, yani çok enteresan tabii. Alan Moherd'in mesela Darwin'in Hayatını anlattı, serüvenini anlattı, Beagle e, gezisini anlattı. Kitap da yasaklananlar ve satın, e, evet. satış ve basımı resmen durdurulmuş olanlar arasında. Yani tabu, e, bu evrim e, konusunu TÜBİTAK, e, yani Türkiye'nin bilimsel araştırmalarla ilgilenen resmi kurumu e, darwini şey yapıyor, e, iptal etmeye çalışıyor evrim teorisiyle birlikte. Ee, öyle gözüküyor ben e, şeyde geçen sene e, akşam gazetesinde bir e, makale çıkmıştı e, Çiğdem Toker imzalı orada e, e, TÜBİTAK başkanı e, başbakanın e, TÜBİTAK'tan 2500 kilometre menzilli bir füze istediğini e, anlatıyor haberde anlatıldığına göre ve e, diyor ki biz bunu iki yılda hazırlarız işte altyapımız şöyle iyi filan. E, hmm. Bu şeyde tartışma sırasında kendisine peki Darwin kuramı hakkında ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. E, şimdi Çiğdem Toker'in makalesinden olduğu gibi okuyorum üç cümle. Şöyle diyor. Türkiye'nin birliğe ihtiyacı var. Uçak, füze diyoruz. Bunlara odaklandık. Evrim teorisine inanan var, inanmayan var. Birlikteliğe daha çok ihtiyacımız var. E, hmm. Şimdi burada Böyle biraz sers gelen insanı endişelendüren bir e, ton yok mu? E, var mutlaka. Olmaz, olmaz olur mu? Yani. Evet. E, şimdi belki şunu sormak lazım. E, evrim konusunu bir yana bir, bir yere bırakalım. E, Bilimle teknoloji. E, TÜBİTAK biliyorsunuz Türkiye Bilimsel Teknolojik ve Araştırma Kurumu'nun evet. e, kısaltılması. Yani içinde hem bilimsel hem teknolojik araştırmalar. Geçiyor. Peki oradan başlayabiliriz. Yani bilimle teknoloji arasındaki fark ne diye. E, tarihsel olarak baktığımızda e, teknolojinin belki bilimin e, bir kolu ya da bir uygulama alanı olduğunu düşünmek mümkün. E, yani türlü çeşitli aletlerin, araçların, makinelerin icadı ve üretilmesiyle ilgili e, olan bilgiler ve pratikler bütünü. Bilim illaki böyle bir uygulama e, alanı içinde hareket etmek zorunda değil. E, yani gerek evrenin fiziksel özelliklerinin ve yapısının e, incelenmesi gerek evrende var olan canlıların hayvanların, biz insanların bütün yönleriyle, gözlemle, deneyle, sınama yöntemleriyle sistematik e, bir şekilde ve bir bütünlük içinde incelenmesi ne de bilim e, diyoruz. Yani ee, ne bileyim mesela insan beyninde hücreler nasıl çoğalıyor ve nasıl tümör, tümör haline geliyorlar, tümörleri oluşturuyorlar. Bu sorunun e, kimyasal bir altyapısı var. Fiziksel özellikleri söz konusu, biyolojik özellikleri söz konusu. Bunları bilim araştırıyor evet. ama e, bu hastaların kafa taslarını nasıl açıp e, bu tümörleri kesip oradan çıkartabiliriz? E, konusunda kullanılan e, araçların yapımı teknolojinin teknoloji, işte, ar evet. aradaki e, evet bilim teknoloji şeyini böyle kabaca böyle e, koymuş olalım Bu, şimdi böyle baktığımız zaman e, teknoloji çok da dertsiz bir sorun yani e, pratik işlerle ilgileniyor ve şunu nasıl yapabiliriz sorusunun yanıtını arıyor işte 2500 km öteye füzen nasıl gönderebiliriz filan diye Tabii ki bilime bağlı, yani bilimsel bilgi olmadan teknolojinin bir şey yapabilme ihtimali yok ama e, teknolojinin kendisi e, nasıl yapılabilir e, sorusunun genellikle peşinde. Halbuki bilim e, nasılın ötesinde, niçin, e, niye sorularının da cevabını aramaya başlıyor ve bu anlamda tabii daha e, elengeli bir şey. Çünkü metafizik tabiatlı sorulardan e, uzak duramıyor e, haliyle bilim. Bunlara da bulaşmış oluyor. Güven Bey. Şimdi böyle... <gülüyor> evet. İzin verirseniz bir önerim olacak. Tam böldüm lafınıza ama. Tabii. E, TÜBİTAK'ın TÜBİTAK açılımı itibariyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu olarak kısaltılmasının TÜBİTAK olarak kullanıyoruz ya. Ben bunun TÜBİTAK evet. olarak kullanılmasını öneriyorum. TÜBİTAK yani ee, Türkiye... Türkiye Popüler ve Teknolojik Araştırma Kurumu. Tekrardan bu Çiğdem Toker'in geçtiğimiz sene bugün yayınlanan metnine dönecek olursak ee, TÜBİTAK Başkanı'nın iki cazip projesi vardı. Bunu hatırlayalım isterseniz. Bunlardan birisi e, Batı'da bilinen Elevator Talk programı. Program girişim sermayesini sağlamak amacıyla cazip bir fikri bir patrona onunla asansöre çıkma süresi içerisinde anlatmayı başaran kişiyi ödüllendirmeye dayanıyormuş. Altunbaşak Proje için ünlü programcı Acun Ululcalayı aramayı düşünüyor. böyle bir projeyi kendi zihnindeki binayı da İstanbul'daki Safir binası olarak kurgulamış. Bunun üzerinde bir şey yapmayı planlıyormuş. Böyle bir program yapmayı planlıyormuş. Böyle popüler kültür üzerinden gidebilecek olan bir program yapmayı düşünüyormuş. İkinci olarak da kendisi Google kurulduğunda Amerika Birleşik Devletleri'ndeymiş. Ee, ve Amerika Birleşik Devletleri'nde evet. Google'u kuran 10 kişilik ilk ekipte arkadaşlarının da olduğunu söylemiş Altın Başak. O zaman nedir bu Google diye sormuştuk <gülüyor> demiş. Ve sadece bir fikirdi. Bizim de fikir olarak girip firma olarak çıkan yapılar kurmamız lazım demiş. Ben bunu o zaman da tübidak değil tüpitak olmasını öneriyorum. Sizin de eğer e, e, can, evet. onayınız olsa tabii. E, estağfurullah aslında lafı ağzımdan aldın. Benim de benzer bir önerim vardı. Tam aynısı değil. Ben de e, TÜBİTAK'ı TÜBİTÜK olarak değiştirelim diye düşünüyordum. Türkiye Birlik ve Beraberlik içinde Teknoloji Üretme Kurumu e, diye düşünmüştüm. Fakat bunun içine bu popüler kısmını da katmak lazım. Doğru bu Acun falan filan e, şeyini atabiliyorum ben de e, fikirlerini. Ee, yani şunu demek istiyordum, bu mesela e, birlik ve beraberliğe hizmet edecek bir şekilde teknolojiyi yönlendirmek e, mümkün olabilir. Dersiniz ki biz birlik ve beraberlik için bize uzun menzilde füzeler lazım, biz bunu anlıyoruz. Tamam, mağmenla, teknoloji bir tek onunla uğraşır. Ya da bazı teknolojileri, ulusal çıkarları aykırı bulursunuz, ahlaka mugayir bulursunuz değil mi? Olabilir e, internet gibi filtrelersiniz, yasaklarsınız, yarısını kullanır, yarısını kullanmazsınız filan. Bunlar teknolojiyi e, tabii ki mağdur eden şeyler ama teknolojinin özüne ya da varlığına ters şeyler belki değil. Dolayısıyla bir, yalnız teknolojiyle e, uğraşan bir kurum belki bunları bu şekilde halledebilir. Bu acayiplikler içinde teknoloji üretmeye de devam edebilir. Fakat bilim için bence en önemli ve en e, endişe verici mesele burası bilim için bu mümkün değil felsefe için de olmadığı gibi evet. yani bilim gerçekleri araştırma iddiasındaysa değil mi bu siyasi ya da ulusal toplumsal durumlara endeksli bir şekilde gidemez e, bu, bu zaten ne demek çok anlamsız bir şey yani bu dönemde bu iktidar altında gerçekler böyle tezahür ediyor diye anlayacağız başka bir iktidar altında başka türlü e, gözüküyorlar. E, gerçekler kümesi değişti. Öyle var olacaklar diye düşüneceğiz. Buna imkan olmadığı için e, TÜBİTAK başkanının söylediği şekilde gidersek yani e, şeyi bir tarafa bırakalım. İşte inanan var, inanmayan var bilim kısmında. Biz füze diyoruz, uçak diyoruz. İşte bizi meşgul etmeyin başka afaki şeylerle deyip e, en azından sıç çevirmeye kalksak bile e, bilim yapmayı bırakmış e, olacağız demektir. O zaman belki, peki tamam hadi bilim buharlaşıp gitsin, teknoloji bize yeter e, diyebiliriz. E, TÜBİTAK'ta bir tek teknoloji kurumu olur ama gerçekten bunun uzun vadede e, Türkiye'ye vereceği her boyutuyla vereceği zararı anlatmaya, burada ne saatler yeter ne e, kelime daha ayrıca dolayısıyla bütün olup bitenleri çok sayeden endişe e, verici buluyorum evet, bilim e, bir inanç meselesi e, hiçbir zaman olmadı bundan sonra da olmayacak ama yani e, bu fevkalade endişe verici olduğuna ben de katılıyorum çünkü zaten e, medeniyetlerin sonlarına doğru genellikle de böyle yeni kültler Kriz kültleri filan çıkıyor. Amerika'da da işte çok sayıda bu fundamentalistlerin filan da yükselişine tanık oluyoruz. Belki dünyanın başka yerlerinde de bir Mehdi gelip kurtaracak filan gibi şeyler beklenebilir evet. ama Darwin'i reddederek bu yolla pek bir yere varabileceğimizi düşünmüyorum ben de. Ya da yani belki varacağız bir yerlere ama o, o yerler aslında iyi yerler değil. İyi, de evet. yerler değil. Ee, belki başka bir programda akademik özellik e, çerçevesinde bundan da bahsederiz fakat e, son olarak e, değinmek istiyorum. Bu, yani TÜBİTAK bir transformasyon geçirdi diye düşünüyorum son 10 senede özellikle. E, aynı şekilde tüba da öyle. Türkiye Bilimler e, Akademisi biliyorsunuz 1993 yılında kurulmuştu. Kendi asil üyelerini kendi seçen özel bir e, bütün uluslararası alanda e, var olan diğer bilim, bilim akademisi akademiydi. E, 2011 senesinde hükümet kanun hükmünde bir kararname çıkarttı ve Asli üyelerin yalnız üçte birini kendileri seçebilir, değiştirdi. Diğer üçte birini yok. Kalan üçte birini de Bakanlar Kurulu atıyor. Bu durumda yani üçte ikisini aslında işte hükümet, Bakanlar Kurulu ve Cumhurbaşkanı'ndan oluşan bir grup neredeyse atıyor anlamına geliyor. Bu çubayı bu, sahiden alt üst ettiği e, Bildiğimiz gibi bir sürü e, tübanın üyesi en değerli bilim adamlarımız istifa, etti, e, istifa ettiler, ayrıldılar, bir başka e, oluşum kurdular, Bilim Akademisi Derneği adı altında. E, bu tabii yalnızca bir dernek statüsünde e, hareket ediyor, e, şeyin tübanın sahip olduğu olanaklara filan e, sahip değil. Ee, bir takım başka değerli bilim insanları herhalde e, tekneyi ya da gemiyi tümden terk etmemek için e, ayrılmayıp Tuba'da kalmayı tercih ettiler. Fakat Tuba'nın doğası gerçekten değişti ve şu anda e, yalnızca üçte biri üyelerin e, kendilerinin e, seçtiği üyeler, üçte ikisi dışarıdan atanmış ve... Yani bu aslında akıl alır bir şey değil. Bakanlar kurulundaki insanlar bir araya gelip kimi seçelim buraya, şunu seçelim, bunu seçelim şeklinde bir karar verme şeyini, yetkisini kendilerinde nasıl buluyorlar bu ehliyeti? Ben bunu yüz kızartıcı buluyorum doğrusu. Evet, <gülüyor> bir noktada belki, yani bu, bu da bence aslında uzun dönemde Türkiye için çok çok çok sakıncalı ve endişe verici bir şey. TÜBA gibi bir kuruluşun da e, böyle iktidara tabi bir yapı haline dönüştürülmesi, TÜBİTAN'ın da öyle olduğu gibi, e, belki ayrı bir e, programda bu konuyu daha derinlemesine inceleyebiliriz. Evet, evet. Ee, Güven Bey çok teşekkürler. Kurabiye. Ben teşekkür edeyim. Araya Haftaya başka bir kurabiye şey. Kurabiye'yle konuşmak. Görüşürüz. başka bir şey çıkmazsa. <gülüyor> Çıkmaz evet. Çok teşekkürler. Evet. Peki hoşçakalın. Açık bilinç. Güven Güzeldere ile bilim ve felsefe sohbetleri. Evet sonuna da geldik programın bu şekilde. Ne diyordun sen? Tübitak. Tübitak. Türkiye popüler. bilim yoktu. Bilim yerine popüler koymuştum. Evet. İyi değil. Daha iyisi var. Benden öneri var. Tüpü tak. <gülüyor> Bitiriyoruz. <gülüyor> Mother in Law çalacağız. Ernie K. Doe diye bir şarkıcı e, New Orleans'di. Ve parça da kaynana anlamına geliyor. Kayınvalide'ye de. E, Alan Tusa tarafından beslenmiş en önemli çok büyük hit olmuş Yani listelerin en yüksek yerlerine kadar da çıkmayı başarmış bir şarkı bu. Biz genellikle bunu fırsat olduğunda Dünya Kaynanılar Günü'nde çaldığımız bu şarkıyı şimdi Alan Tusa'nın doğum günü münasebetiyle çalarak bugünkü programımızı da bitirelim. Mother-in-Law, Ernie Kendo, Beste Toussaint. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Mother-in-Law, Mother